Elhamdülillahi Rabbil Alemin Vessalatu vesselamu ala seyyidil murselin Muhammedin ve ala ve sahbihi ecma'in Allah-u ve Teala bizlere verdiği fırsatları, nefesleri, saatleri yolunda, ilim meclislerinde amel, ameli salihler ile ve ihlas üzere geçirmeye cümlemizi muvaffak eylesin. Bir mübarek Cuma gecesinde bulunuyoruz. Ramazan Şerif'ten beri görüşemedik. Bundan sonra inşallah mübarek Cuma geceleri, yani Perşembe-Cuma bağlayan geceler sohbetler devam edecek. Ancak camide yapamadık. Memleketin halini, ahvalini görüyorsunuz. Memleket perişan vaziyettedir. Devamlı asker, polis, şehitler haberleri gelmektedir. Ve birçok dış güçlerin tahrikleriyle bütün örgütler faaliyetlere başlamış. Memleketi karıştırmak için. Bunun ne kadar daha süreceği de bilemeyiz. Onun için siz cemaatlerimizden e, sohbete derneğe, Ahmed Yesevi derneğine gelenler tabii üzülüyorlar. Biz de üzülüyoruz. Biz de cemaatle birlikte sohbet yapmayı hep bekliyoruz, istiyoruz ama bazı kere tedbir almakta fayda var. Ali Adar Efendi babamız öyle tabii bu Türkiye'nin ahvali bu yeni değil, yani e, ta 40'lı yıllarda, 50'li yıllarda böyle çektiler. E, Müslümanlar çekti, vatandaş çekti, devamlı bir sıkıntı var. Uzmanlar Müslümanlara çok yükleniyorlardı tabi, e, sohbet ederdi mübarek, pazar sabahlar ederdi. Khatb-ı Şerif okut, okuturdu, nakşibendi yani falan. Yani toplanıyorlar 20 kişi, 10 kişi, 30 kişi en fazla olsun. Zaten tekkenin alacağı şey belli. İstihab haddi, küçük, cami gibi bir yer değil. Tekke küçük. İsmet Garibullah tekkesi çarşambada. Fakat e, onun sünnetinde de var ki Efendi Hazretleri öyle anlatırdı. Ben yetişmemişim tabii. Yaşım müsait değil. E, birkaç hafta tatil edelim derdi diyor. Böyle artık o manevi işaretlerle ya zahiri kendisine gelen bir istihbarat ile e, çünkü öyle zamanlar geçti tabi Recai dede vardı Allah rahmet etsin kabr nur olsun dedemin arkadaşıydı o Kumrulu Mescid Camii'nin müdavimlerinden ihvandan idi tabi komiser miydi komiserdi herhalde o zaman da çok eski konuşuyoruz tabi 50'li yılları konuşuyorum o derdi ki ben komiser elbisesiyle polis elbisesiyle e, Hatbi Şerife gideyim dedim ee, tabii ki o, tekkeden yaklaştığımda, e, tekkenin de adamları var, geleni gideni işte, şey etme, gözleme falan hemen e, haber ettiler ki işte polis geliyor. Halbuki ben zikre geliyorum, derse geliyordum ama e, benim kıyafetimin polis kıyafeti olmasından korktular, dağıldılar derdi. Ben de çok üzüldüm derdi, o işte sebebiyet verdim ama yani o zamanlar tabii e, insanlar böyle zikir için bir araya toplanamıyorlardı. E, polise, askere e, tabi baskı var. Yönetim e, inönü dönemleri artık. E, böyle tek parti dönemlerinde çok sıkıntılar böyle anlatılıyordu bize. Yaşayanlar tarafından anlatılıyor. Şimdi o günlerde değiliz elhamdülillah ama e, bu sefer de tabi memleketin, e, Müslümanların huzurunu, vatandaşın güvenini istemez. Dış güçler istemez. İşte PKK'yı bulur, DHKPC'yi bulur, IŞİD'i bulur. Bulur oğlu bulur. Yani memlekette her yerden örgüt fışkırabilir. Çünkü ipi sapı dışı, dışa bağlı bunlar. E, efendim e, Dış güçlerde para çok. E, bizde de avanak çok. Efendim e, Kimisi paraya tavalı, kimisi e, işte cahil. Altyapısı yok, ilmi yok, işçesi yok. Çoluk çocuk perişan. Bu internetlerin çıkması da tabii ulaşımı artırdı bunların arasında. E, bu nedenle her yer barut oldu, her yer cephane oldu. Tabii çözüm süreci saçmalığının e, senelerdir süren bu saçmalık e, efendim bunlara çok büyük güç verdi e, adam polise selam verip askere selam verip el sallayıp geçip gidiyordu. E kimse dokunamıyordu adam kaleşin falan gidiyordu doğuda bu haberler geliyordu bize e tabi bunlar e, bu şekilde evleri ocakları silah doldurdular e şimdi İstanbul'un da sokaklan ok meydanının vaziyetine bak oraya bak buraya bak her yerde her an için bir gazi mahallesi gibi kurtarılmış bölge bir ilan etmişler Polis oraya giremiyor işte. Bak polisimiz şehit oldu orada gazi maalesef. Durum bu. E biz işimize bakacağız. Ben bu memleketin yöneticisi değilim. Allah da bana sormaz. Ne tedbir almadın diye. Ben e, bu millete bu bela nereden geldi meselesine gelince depremde konuştuğum gibi depremde bu yüzden hapse de girdiğim bir sohbetler vardı. Yine aynı konuya gelirsem bizim günahlarımızdan geldi. Ve bu bela devam edecek. Bu millet tevbe etmedikçe, bu millet namaza başlamadıkça, cemaatle namaz ihya olmadıkça, camiler sabah namazında bile dolmadıkça, yani Müslümanım diyenler namaz kılmadıkça, zekat hakkıyla verilmedikçe, faiz devam ettikçe, e, zinalar devam ettikçe, bu yani, ondan sonra diyorlar, sen efendim, e, Kur'an'a göre nizam istiyorsun. Kur'an'a göre nizam, bu zamanda olur mu? Fatih Altaylı'nın bana demesi gibi işte ben diyor istemem. İstemezsen isteme bana ne? Ben istemek zorundayım çünkü ben Müslümanım. Nasıl Kur'an'ın e, hükümleri icra olmasın bu memlekette? Diyeceğiz. E i̇şte Hadis-i Şerif okuyayım sana şimdi. Hamzun bir hamzun. Beş bela Beş günahın mukabilindedir diyor. Beş bela Beş günah mukabilindedir. Şimdi dördünü mevzumuz değil, vaktimizde yetmeyebilir. Ama bizi ilgilendiren ve merhack yamu bir gayr Allah, Allah'ın indirdiği hükümlerle hükmetmezlerse bir topluluk Müslümanım diyenden bahsediyor tabii. gayrimüslim Allah'ın indirdiğine nasıl hükmetecek? Ondan düşünülmez. Biz Müslümanız. %99, 109, 99 bir şeyler konuşuyorlar. Peki Allah'ın indirdiğiyle hükmediyor mu bu memlekette? Edilmiyor. Edilmezse diyor, be belanı bekle. Nedir o? İlla cale besen بينهم. Allah onların arasında harp çıkartır, iç savaş çıkartır diye. Şimdi nedir Alevi, Sünni, Türk, Kürt bilmem ne Müslümanız diyen adamlar birbirine giriyor. Tabi Kaka'nın arkası Müslüman değil onu biliyorum ki Ermenidir, Yahudiye bağlıdır, İsrail'e bağlıdır. Onu biliyorum. Ama onların uzantıları içeride Müslümanımız en çok adam var. Namaz kılan adam var. Asker'e e, silah çekilmesine belki de seviniyor adam namaz kıldığı halde. Bu nasıl Müslüman ya? Ama işte arkası onu o şekil tahrik etmiş, kışkırtmış vesaire vesaire. O zaman ne oldu? Bekle ki Allah harbi içlerinde patlatacak diyor. Ve patlattı. İç savaş başkanı nasıl olur? Allah beterinden muhafaza eylesin. Aman dua edelim mübarek gecelerdi Ama maalesef milletimizde yani Müslümanlığın oranı İmam Hatip ölçülemez. İlahiyatların çoğalmasıyla ölçülemez. Zaten ilahiyat hocalarıyla uğraşıyoruz. Çoğu mutezile. Her şeyi inkar ediyorlar kader dahil. Bu ilahiyatların Bereketine Allah bizden belayı kaldırmaz. Belki de bunların yüzünden azap da gelebilir. Çünkü devamlı kaderi inkar eden, bütün mütevatir konuları inkar eden adamlar dolu. E, İmam Hatip'te diyorsun namaz kılan oranı bilmem 30 kişilik sınıfta 7 kişi dediler. Sonra İmam Hatip'lerin yönetimleri bana yazı gönderdiler. Dediler ki yok o yanlış haber. Ne kadar? %52. E bu da çok kötü. İmam Hatip'te namaz kırılma oranı yarıya. E öbürlerini hepten bırak. E şimdi haramlar su gibi, serbest. Allah'ın emirlerine riayet bu kadar düşük. Ne bekliyoruz? Yani daha iyi nasıl olacak? Şimdi zaten biz bu günahlarla ısrar ederken ve bu bozuklukta devam ederken Türkiye güzel olsa o da kötü. Neden bu sefer millet diyecek aa ne güzel, maddi manevi her sahada ilerliyoruz. Namaz kılmasak da oluyormuş, zekat vermesek de oluyormuş. Zina etsek de bir şey olmuyormuş. Bunu gavura yapmaz bela. Çünkü o ahirette verecek azabını, ebedi cehennem. Müslümana dünyada ihtar gelir. Bu da Allah'ın bize acımasının eseridir. Yani acıdığı için kulağını çekiyor. Bu bize bir tokattır. Yeniden terörün hortlaması da bir tokattır. Bu tokat rahmet tokatıdır. Yani ana babanın çocuğunu terbiye etmesi gibi şefkat tokadıdır. Bundan da memnun olmak lazım bir noktada. Neden? Ya Allah bizi süt liman etseydi de biz böyle tam kavurlara benzeseydik. Kavurların hiçbir düşmanlığını görmeseydik. Eşini görüyoruz ki nereden geliyor? Ucu gavurdan geliyor, silah gavurdan geliyor. Öbürü de bunlar nereden bu kadar 35 senedir bu terörü sürdürebiliyor? Arkasında İsrail olmadan, Amerika olmadan, İngiliz olmadan yani. Mantık dışı. Daha yakında IŞİD'i kurdurup da bütün Müslümanları kestiren Evendim oralarda Müslüman kanını döktüren yani dış güçler. E o zaman biz anlıyoruz ki, ya domuzdan post olmaz, gavurdan dost olmaz. Doğruymuş falan filan. Yoksa tam gavurlaşacağız yani. İşte bosnadakilerin sırplarla işte dışlı olup tamamen e, efendim, Hristiyanlaşacağı bir noktada Allah onları onlara musallat ederek ya vay biz Müslümanmışız. Bu sırp gavurmuş ya. Çünkü aynı rakılar, aynı şeyler viskiler, şaraplar bizim dolaplarımızda doluydu diyordu o zaman Bosnalı var. Kız alıp kız vermeye başladık Yani Hristiyan'a kız veriyor Hadi kız alınması bir derece Helallığı var, haram zina olmaz ama Kız verilmez, kız verilmesin nikahsızlıktır Zinadır, kız vermeye başladık Diyordu Ardız Bosnalı Müslümanlar diyor, çünkü normal ya Komşumuz Ama sonunda bir belayı bulduk, ana Biz Müslümanız biz ne yaptık ya Adamlar bizi diri diri kestiler O zaman anladılar Yine de ben Bosnaya falan, şimdi Ziyaret'e gittim falan Çok İslami bir hareket çok görmedi Gençlikte, camilerde Namazlarda hala e, Mostarda Köprünün yanındaki cami müze şu an Birkaç tane camiye gittik İçine eşya açmışlar hediyelik Yani e, ayakkabıyla giriliyor Ben hala da oraların Düzeldiğini görmüyor Dolayısıyla bekle bir belayı daha demektir Sinyali alınmamış Mesaj alınmamış Balkanlar için konuşuyorum Ha bu kadar bela gördün e biraz Müslümanlığa dön. Oran çok az. Buradan bin kadar. Kosova'ya da gittim. Orada da sohbet ettim. Her yere. Gidiyorum. E geliyoruz Türkiye'ye. Türkiye'de efendim İslami cephenin reyi artmış, 40 olmuş, 50 olmuş hikaye. Millet cebine bakıyor. Ekonomiye bakıyor. Tokiden bin inşaata girmiş. Oradan işte ödemem kesilmesin diye ekonomi bozulmasın. Buna bakıyor. Millet namaza, abdese, dine, imana bakan yok. Şimdi adam çıksa kader inkar etse bana ne diyor? Ama onun şeyhinin aleyhine konuşsa, aa bizim şeyhe dokundu diyor. Bu nasıl tarikat ya? Önce şeriat sonra tarikat bize öğrettiler. Adam şeriatı inkar etti, çıkartmıyorsun. Senin şeyhine dokununca, öyle mi? Süleyman Efendi'nin aleyhine konuşursan Süleyman Efendi talebeler ayağa kalkar. Bediüzzaman Hazretlerine aleyhine konuşursan, Bediüzzaman nur, Nurcular 20 gruptur. Hepsi ayağa kakar He? Sami Efendi Hazretlerine aleyhine konuş, Haşa! Konuşulmaz bunların hiçbirini aleyhine. Asla! Ama biri konuşsa diyorum, bir profesör çıksa. Onlar ayağa kalkar. Hangi cemaatın liderine aleyhine kutsa, onlar ayağa kalkar. Ama çıkıp bir televizyonda, kader ne ya? Fazlalık, altı şart yok, işte iman şartı beşe indirdim. Dese, hiçbir cemaat... Bize ne? Bizim şeyhin aleyhine konuşmadı ki. Buna bizim cemaatı bile az daha katacağım yani. Allah'tan bir ben konuşuyorum da bizim cemaatın adına bir konuşmacı olarak ben varım ortalıkta. Diğer cemaatlardan böyle bir İslam oğluna bir et diye gerekiyor. Mehmet okuyan efendim, Nesri inkar etti. Öbürü şunu inkar etti. Taslaman bunu inkar etti. Hiçbir cemaat. Bize ne? Yani şimdi siyasi bir konuya dokunduğu zaman bütün Müslümanlar ayağa kalkıyor. Çarşaflısı, sakallısı. Siyasetin içine girmişler. Tam partici olmuşlar. Efendim, kendi hocasıyla ile alakalı bir şey olsa hep ayağa kalkıyor. Ama Amento'ya dokunsa adam, bize ne bu? Müşterek bir şey yani. Herkes biliyor zaten Amento altıdır. Buna reddiye yapmaları yok. Ama bu yarın beşe inecek görürsünüz. Birkaç sene sonra bunlar tutturacak. O gün İslamoğlu ne dedi en sonunda? Ee, yakında dedi. İşte bunların cemaatını ele geçireceğiz falan. E, hepsi bize dönecek falan. Böyle laflar etti. Neye göre laflar etti bunu? E çünkü adamların altyapısı var. Şia'da para çok. E ona göre para görüyor. Ona göre e, onlar da ortalığa yayılıyor, ediyor. Herkesin bir arkası var. Selefisi, Vehhabisi, Şiisi. Arkasında devlet var. Hatta devletler var. E Şiisi'nin arkasında devlet var. Ehl-i Sünnet'in arkasında bir devlet. Yok. Hatta Ehl-i Sünnet Kur'an'da yok ya. Sünnilik demeyin ya, ayrıcılık yapıyorsunuz. En son karar verdiler işte orada üç tane ilahiyatçı, biri felsefeci falan falan. Ne dediler? Müslümanlık diyeceğiz dediler. Daha sünnet sünnilik dememe kararı aldıklarını açıkladılar. Ve bugün birçok ilahiyat imam hatip de bu kararı aldı. Sünnilik ve el-i sünneti konuşmayalım. Çünkü neden? Müslüman ismi yeter, altta tefrika oluyor. Halbuki Müslüman eşittir el-i sünnet, el-i sünnet eşittir müslüman. Ehl-i sünnet ne demek? Ehl-i sünnet adı diyor 3. asırda çıktı. Ne alakası var? Ale sünneti, sünnetimden ayrılma diyor. Hadis-i şerif peygamber şöyle sünneti. Ve atıyor Resul, Resulüme itaat edin peygamber. Allah buyuruyor. Sünnetime yapışın. Resulullah buyuruyor. El cemaatü tek kurtulacak fırka cemaattır. Hadis-i Tirmizi'de. Adam adamlar, kütübü sitte, kütübü ise öyle bir efendim e Tirmizi'nin uydurduğu bir rivayet, Kur'an'a muhalif diyor. Hemen Tirmizi'yi orada, Kur'an'a karşı bir şey uydurmakla suçluyor. Tirmizi'yi suçluyor. Ondan sonra bu rivayet Bukhari'de de var ama uydurma! İmamlar, halifeler Kureyş'ten olacak. Ele'immeti tüm Kureyş. Sahih hadistir ve kesin hükümdür. Halife Kureyş'ten olmalıdır yani, hüküm budur. Mutlak halifelik de öyledir. Yani Efendimiz sallallahu aleyhi devam eden halifeliği öyleydi zaten, hep Kureyş'tendi. Ondan sonra mülk devreye girdi. Biz şimdi buna kâmil hilafet diyebilir miyiz? Diyemeyiz. Ondan sonra devam eden Emevi Abbasi vs. Rasûlullah'ın sünnetime uyun halifelerimin sünneti dediği sünnet ki o. Abbasi halifesine sünnet yapamaz gibi bir şey. O ayrı bir şey. O Onun için hadis sahihtir ve müttefakın aleyhittir. Hiçbir sorun yok. Diyor ki bütün kitaplarda da var diyor. Bukhari var. Hepsinde var. Ama uydurma diyor ya. Adam alıyor atıyor. Bunu alenen konuşabiliyor. Hadisler ne zaman yazılmış? 200, İki asır sonra diyor. Üç asır sonra diyor. Müştehitler ne zaman İki asır sonra, üç asır sonra. Şia, şia hepten beşinci, altıncı asır. O hepten ilerki diyor. Bunlar biraz geride ama diyor, bunlar diyor. Kur'an'la sünnetten diyor. Yani ne alakası var? Peygamber ölmüş sallallahu aleyhi ve sellem de demiyorlar işte tabii, haşa. Bir kere sallallahu aleyhi ve sellem demediler. Radıyallahu diye bir şey yok. Ömer mektep arkadaşı gibi radıyallahu yani böyle konuşuyor. E şimdi diyor ki, ikisi asır sonra çıkmış. Tamam, sana göre böyle mi? Böyle. O zaman şüpheli mi sana göre? Şüpheli. Sana göre delil olmaz mı bu? Olmaz. Önü demek istiyorsun sen. Tamam sana göre delil olmaz. Onun sonra demek ki biz hadis karşıtı değiliz. Hadis karşıtı diyenlere karşı kapak olsun. İki de bir kapak olsun bilmem ne olsun. Niye Neymiş? Kendi kitabının altına dipnotta hadis almış. İşine gelmiş almışsın. Peki bu zaten iki asır sonra çıktı bu kitaplar. Buradan niye delil alıyorsun? Ben diyor altı kitabın hepsinden bak dipnotum da var. E bu kaynaksa Hepsi kaynaktır. Uydurmaysa şüphe girdiyse buna sen bunlara niye kaynak veriyorsun? Hem hadise inanıyorum diyor hem altına kaynak veriyorum diyor. Ondan sonra Bukhari'de de olsa uydurmadır. Tirmizi buraya uydurdu. Şu buna uydurdu. Böyle. Ya bir adam bir defa yalan söylediyse ben hemen hemen 40 senedir bu milletin önündeyim. Bir kere yalanım çıksa bu millet beni ebedi dinlemez ya. Bukhari bir şey uydurduysa ben onu bütün kitabını atarım ya. Şüpheleniyorsan bir şeyi uydurduğuna ben o kitabını okumam ki ya. Bir adamın uydurma kabiliyeti varsa, <gülüyor> yalancılığı varsa bu nasıl emin olacak ya? İki asır sonra çıktığına göre şüphelidir diyor. Girmiştir, katışmıştır diyor. Kendi uydurmadıysa da uydurmaya almıştır demek istiyor. O zaman sahih niye koydu bunun adına Bukhari? Veyahut bu kütübü sittenin, tisanın o dokuz ilk kaynakların ne önemi kaldı? Böyle dini parçalamak üzere Milleti dinde ondan sonra neler ettiler? neler Ben şimdi bugün gazetede, benim yazdığım gazetede bir cevaplar verdim. Yarın da çıkacak o cevap. Ee, Hz. Mevlana'ya Moğol dediler. İşbirlikçi dediler. Osmanlı'nın yaptığı bütün fetihlere yüzümüzü kızartacak işler oldu, rezil olduk. Kılıçla girdik, tüfekle döndük. Ee, bu fetihlerin hepsi mal, mülk, arsa, tarla için yapıldı dediler. İslam oldu dedi ama öbürleri de Rezerv koymadı. Şimdi ben 3 kişi bir yerde oturuyorum. Bir konuşmacıyız. Birinin dediğine benim itirazım var. Buraya şerh koymam lazım. Demeyen kabul etmiştir. Çünkü kaide budur yani. Çünkü tükrardan gelir. Bütün kaideler budur. Hiçbir itiraz etmediği için hepsi aynı kafa. İstanbul fethedilmiş Hazreti Fatih'in vatanında oturuyor, yiyor, içiyor. Programa çıkmış. Utanmadan, sıkılmadan nefetihleri yaptılar ki? Malmürk için yaptılar. Ve bunlar ee, bizi rezil ettiler Yüz kızartıcı izler bıraktılar Diyor Yani Balkanlar için konuşuyor belki Ama Balkanlar şu anda elimizde olsaydı Bunu konuşmayacaktı Balkanlar hakkında Demek İstanbul'u demiyor ama Kastı İstanbul Çünkü fetihler e, Ben de onu dedim bugün gazetedeki yazımda Yani sen o zaman ecdadımızın fethettiği Diyardan çık Nereye gideceksin ya nereye gideceksin? Şu anda gideceğin bir ülke bul bakalım. Fetih topraklarında rezillik olduysa, bu fetihler Allah için cihat olmadıysa git. Bak, nereye gideceksin? Her yer fetih diyarıdır. Bütün ecdadın mirasıdır, intikalidir. Ne yapacaklar yani? Efendim Bizans orada bütün zulmü yapsın. Dokunma. O gavura dokunma. Bu gavura dokunma. Dokunmayın gavurcuklarıma dediği gibi. Bu fetihlere bu şekil Osmanlı'ya hakaret, ecdadımıza hakaret. Bir de onun efendim, Kayseri'de doğup büyüyeceksin. İstanbul'da şu anda nimetleneceksin. Keyif yapacaksın. Ve bu vatanın e, bize kazandıran efendim, e, miras bırakan ecdadımıza e bunlar efendim, e, çok yanlış şeyler oldu. Bilmem dönüşleri çok kötü oldu bu işlerin. E ne yapacaktı adam? İmtithali cahidû filâh olup dur niyetim. Dini İslam'ın mücerveret gayretidir gayretim. Allah yolunda cihad edin emrine uymak için ben diyor Hazreti Fatih bu fetihleri yapıyorum. Sırf Allah'ın dininin yücelme gayretinden başka bir derdim yok diyor ya. Sen böyle mübarek bir insana Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne yemelemiyor? O ne güzel komutan buyurduğu bir insana bunların fetihlerine böyle hakaret edeceksin falan. Çi çıktı mı? Benden başka bir ettiği yapan var mı? Bir gazetede bir şey yazan var mı? Sohbette bir şey konuşan var mı? Bu kadar cemaat var bu memlekette. Hepimiz Fatih'in ekmeğini yiyoruz burada. Yavuz'un ekmeğini yiyoruz. E bu bu millete Allah bu rahatlığı reva görür mü? görmez. Biz belaya müstahak olmuşuk. Şimdi Türkiye'deki bütün milletin ayağa kalkması lazım. Yürüyüşler yapılması lazım. Birçok insan reddiye yapması lazım. Ne demek ya bizim ecdadımızın yaptığı fetihlere, mal için, mülk için ne büyük iftira ya Ganimet için, cariye için ne büyük iftira ya. Bir kişi dedi mi? Demezler. Ölü toprağı üzerlerine serpilmiş, iş bitti. Partime dokunursan kalkarım. Şeyhime dokunursan kalkarım. Hocama dokunursan kalkarım. Derneğime dokunursan kalkarım. Konuşurum yani. Faaliyete kalkarım demek istiyorum. Ayaklanmadan bahsetmiyorum yani. Konuşurum, ayağa kalkarım ben işte, benim bu yaptığım gibi. Harekete kalkarım. Ama... Yani Fatih'e söylemiş bana ne? Bir şey yok yani. Asker orada şehit oluyor. Yani vatan için, Allah için Müslümanın evladı yani kan döküyor. Oradan tweet atıyor. Bilmem nenin biri. Ne diyor? Niyazi diyor yani şehit diyor. Bir kimse çıt çıkartmış. Şimdi dava açacakmışlar, yargı dava açmış mı bilmem ne bilmem. Gazını almak için olabilir. Ya şimdi bu memlekette bu kadar şu hedea fışkıracak. Toprağa sıksan şu heda denen bir memlekette şehite niyazi diyor. Bana ne? Bana mı dedi? Herkes bananeci olduğu için bu bela burada durmayacak. Bu iç savaş artabilir. Dış savaş daha da büyük patlayabilir, patlayabilir. Çünkü vettekû fitneten ben kahin değilim, müneccim değil. Hazreti Kur'an ortada duruyor. Öyle bir iç savaştan ve kargaşadan ve dış savaştan, ve azaptan sakının ki La تُصِيبَنَّ اللَّذ۪ينَ اَوَّلَمُوا مِنْكُمْ خَاسَ İçinizden sadece zulmeden, şirk koşan, haram işleyen, kader'i inkar eden, bu bid'at ehli gibi hadisleri inkar eden, sünnetle inkar eden bu adamlara gelmez. Ya onlara bakan, seyreden, izleyen, dinleyen, bana ne diyen, ne lazım eden, iyi emretmeyen, kötülükten ne yetmeyenlerin tümünü saracaktır diyor. Almuyor mu Allah Allah'ın azabı çok şiddetlidir. Yaşı kuru bir yakarım diyor. Ama ahirette tabii ki suçsuz azap etmem. Ama belası ona da vurur. Yani dünyalık bela ona da vurur. E şimdi inen nas idaraul münkeru zahra zaharane. İnsanlar hadis-i şerif bu. O, o okuyan iki de bir diyor. Arapçada okuduğu zaman millet onu hep ayet zannediyor diyor. Lan nerede millet ayet zannedecek? Bu millet manyak mı ya? Tövbe ya Rabbi. 40 senedir bizi dinleyen millet cahil mi ya? Ayet ayet diyoruz. Hadis hadis diyoruz. Hadis olmayana bu kelamı kibar diyoruz. Evliya sözü diyoruz. Hepsini kaynak vermişim. 70 tane eserim var benim ya. 10 binlerce sayfa kitabım var ya. Hiçbir kaynaksız değille. Ne demek ayet hadis söz? Arapça bir şey okudun mu? Ayet zannettiriyormuşuk. Millete de yutturuyormuşuk millete. Ne kadar cahil millet var ya. Milyonlar. Bu kadar milyonlarca benim dinleyenim var ya. Bu milletin hepsi cahil ecel. Sen efendim ayet okuyorsun bir tek, başkası bilmiyor bir şey. Nasıl bir ithamlar ya? E bu hadis işte, hadis diyorum bak. Kaynakta veririm. İnsanlar münker yani şerata uymayan işlerin ortalarında alenen işlendiğini görünce. E şimdi zinayı sokakta yapmıyor. Ya Allah'tan yakında o da başlayacak. Parkta bahçede başladı da. E, zinayı ortada yapmıyorlar. Biraz otele motele gidiyorlar herhalde. E, sen onu bekle İçki ortada. Bak münker, şerata göre zina, münker, içki münker, faiz münker, bankalar o biçim, değil mi şahane? Hepsi münker. Bütün bu münkerler ortada mı? Tam ortada. Yani daha dolu münker var. Peki, bunlardan daha büyük münkeri söyleyeyim sana. Bunlardan daha büyük münker, İslamoğlu gibi okuyan gibi adamların televizyonda alenen çıkıp efendim birçok ayeti tahrif etmeleri, hadisleri reddetmeleri Ahmet ibn Hanbel'e neler dedi ya! Koca Ahmet ibn Hanbel gibi bir müştehit, Hanbeli mezhebinin sahibi adamı. Allah'a cisim isnat etmenin, mücessimenin dibidir dedi ya! Haşa ve kella! <gülüyor> hadis şerifler var, müteşabiattır. Ona bakarsan Kur'an'da da var. Ve'kâ ve cûrâbbîkâ, Rabbinin vecih diyor. Lukâta bakarsan vecih yüzdür. Ama Allah'ın yüzü olur mu senin beni gibi haşa! Bunu en cahil ya! Ya hadislerde de, Kur'an'da olan bir şey hadislerde de olmaz mı? Olur! Ahmed İbni Hanbel dedi. Doğal olarak olur. Hadis kitabı olduğuna göre. E sen şimdi burada yük kelimesi geçti diye Allah'ın et, etli, e, kanlı yüzü mü var demiş oldu Ahmet İbni Hanbel. Mücessimen'in rivayetlerinin dibidir dedi yani Neler dedi, neler dedi. Tüyler ürpertecek. Yani insanı efendim ne bileyim yani. Son derece mahzun edecek. Ne müçtehit kaldı, ne sahabe kaldı, ne peygamberlerin masumiyeti kaldı. Ya Rabbel Alem. Hepsini alt üst etti gittiler. Ehl-i sünneti, bütün metinler. Zaten ehl-i sünnet diye bir şey yok dediler. Ehl-i sünnet, sünnet, demeyin dediler. Müslümanız bitti, aşağısı yok dediler. Mevzuyu zaten kapatıyor baştan. E şimdi hal böyle olunca ne ecdat kaldı, ne tarih kaldı, ne fetih kaldı. içine ettiler. Çit var mı? Yok. İşte zinadan da, faizden de, içki iç. Ya içki içmek kendine hasır bir günahtır. Hani sarhoş olup karıyı, karını dövüyorsan başkasına da müteahhit oldu. Ama yok kendin içtin, ayıldın, kendine münasır bir haram. Ama bu televizyonda böyle bir şey konuşulması bütün milleti yoldan çıkaracak. Ee, çokları tabii e, onlara yanlışsınız, yanlış yoldasınız maile atmışlar ama bazı başörtülü kadınlardan, şuradan buradan, işte orada mail adresinden arkadaşlar diyor ben mail bilmem ne açamam, interneti kendim açamam, bakamam bile. Oradan diyorlar işte ya çok faydalandık, çok aydınlandık falan diye. <gülüyor> Vah yazık zavallı insanlara da neyse. Böyle tweetler atanlar da olmuş, mail atanlar da olmuş. E şimdi bu münker ortada işleniyor mu? işleniyor Ramazan'da 30 gece işlendi. Birçok kanallarda Ramazan programı adı altında ne helallara haram dendi, ne haramlara helal dendi, ne ayetler hadisler inkar edildi. Ben isim de veriyorum. Efelem yugayiru bunu değiştirmediler. Kim değiştiriyor? bir kanalın sahibi o adamı konuşturuyor. Ama eğer o kanalın şirketi hakkında o adam bir şey deseydi, şirketinin aleyhine bir şey deseydi, o adam onu konuşturmaz. Veya İslami kanallar, kimisi Vehhabi, kimisi Şii, kimisi bilmem ne, bela, yalaka, onların e, kendi tutundukları partinin aleyhinde bir şey deseydi o hoca, onu oraya çıkartır mı? Çıkartmaz. Partisine dokunsa çıkartır mı? Çıkartmaz ya bu adam bizim partinin aleyhine konuş. Hangi parti olursa olsun ben. O kanal hangi partiye yakınsa. Kanalın sahibi hangi partiye yakınsa, o adam o partinin aleyhine konuşsa o adamı çıkartmıyor. Şirketin aleyhine konuşsa çıkartmıyor. Ve hatta mezhebinin aleyhine konuşsa çıkartmıyor. Ve hatta bağlı olduğu bir hoca var. bazı kanallar bazı hocalara da bağlı. Cemaatlere bağlı. Bazı Efendim şeklere bağlı. O şeyhin aleyhine konuşsa çıkartmaz. Onun hocasının aleyhine konuşsa çıkartmaz. Ama kader yok dese Amen Tüden biri gitti. Görüştür dinleyelim bakalım. Zehirleyelim millet çıkartır. O zaman bu bela sarmıştır. Bu sarmal büyüyerek artmıştır ve bu fitne bizi yakacaktır. Ve bu azap sadece zulmedenlere değil seyirci kalanlara da vuracak. Allah şedidülü kaptır bu azap geldi geliyor biz yırtındık ya dinler arası diyalog diye anamız ağladı canımız çıktı hapislere girdik bu nedenle şia tehlikesinden canımız çıktı Suriye'de patlak verene kadar kimse bizim lafımıza itibar etmedi ne zaman bütün İran Suriye'ye döküldü eli sünneti kıtır kıtır kesti İslami gazetelerin yazarları ah İran vah İran ne ettin İran Demeye başladı. Ya bu kadar Müslümanın kesilmesi mi lazımdı senin bunu anlaman için? Yine de anlamış değiller. Tam anlamış değiller. Hala kimdi Abdurrahman Dilipak mıydı? Hala İran'dan ümitliyim bir şey bekliyorum diyordu mesela geçen de. Geçen bir yazısında. Bekle sen. Bekle gökyüz buzak doğuracak. Bekle. Çok beklersin. Adam kitapsız ya. Kur'an eksik diyor adam zaten. El üstün Müslüman saymıyor ki kıtır kıtır kesecek. Biz siyaya kafir demiyoruz. Genel anlamıyla. 72 fırkaya da kafir demiyoruz. Kafir edecek özel bir itikadı varsa kafir olur. Zaruriyatı dini inkar eden için. Şimdi dert bir değil ki Elvan Elvan hangisini anlatalım, hangisini bahsedelim, hangisinden konuşalım, hangisine reddiye yapalım. E onun için ben bunu gazete yazılarımda ve e, dergi yazılarımda bu reddiyelere ağırlık vermeyi hesap ettim. Çünkü siz de e, sıkılıyorsunuz. E, devamlı reddiye konuları geçtiği için ya bize biraz namazdan, abdestten anlat, cennetten, cehennemden anlat diyorsunuz. Haklısınız. Onun için ben de düşündüm ki bu işi farklı mecralarda götüreyim. Reddiye konularını gazete ve dergiye ve kitaplarıma havale edeyim. Kendim yeni kitaplarda hazırlıyorum bu usta. Ama ee, sizinle tabii kısaca temas edeyim yine uyarayım sizi ama dinlenilmeyecek bir de atehli insanlar bunları dinleyenlerden Allah'ın ölürken iman selameti hakkında verdiği güvence kalkar diyor. E son nefesin tehlikeye girebilir. Kafan çok karışır. E zaten ayet hadis hakkında bile şüpheye düşürüyor seni. Dolayısıyla bunları benim sizi uyarmam bu noktada vazifemdir. Farzdır bana. Ben bunu yapmasam da hoşaf soğutmuş olurum. Kuyruk sallamış olurum. Bu bana yakışmaz. Yapmadım, yapmayacağım. Ama yine biz kendimize göre mevizelerden, vazu nasihatlerden devam edelim. Ve lakin, tabii biz bir kişiyi daha namaza başlatmaya bakalım. İçkiden, zinadan kurtarmaya bakalım. Bizim derdimiz budur. Ama amentüsüz kesinlikle bu işler düzelmez. Ve asla şeriatsız tarikat Olmaz. Onun için hangi tarikattansın, hangi zikri yapıyorsun, hangi cemaattansın, hangi bir elindensin? Allah mübarek etsin. Ehl-i sünnet olduktan sonra yolun mübarek olsun sana. Ama evvela Allah'ın dinini korumak, evvela amen tüyü muhafaza etmek, ilmihal, ehl sünnetin itikat bilgileri, bu ilmihali iyi bilmek, hem itikat, ilmihalin il itikat bölümünü, sonra da fıkıh meselelerinden sana gereken namaz, oruç, hac, zekatla ilgili, sen hacca tabiysen, zekata tabiysen, değilsen namaz, abdest, oruç vesaire. farzlar, vacipler, sünnetler, müsaabirlerle ilgili bilgileri iyi kavraman lazım. Ta ki bu adamların bu fırtınalarından korunasın. Ama ben size en kolay yolu tavsiye ettim. Efendim, Şahin Efendi kardeşimiz, misafir bizde şimdi. O öyle dedi. Ben dedi, senin dedi tavsiyene uydum dedi. Hemen zıpladım, geçtim dedi. Neden? Sen dedin ki sizin ilminiz yetmez, siz bunları dinlemeyin. Ee, neyi doğru söylüyor? Çünkü doğru söylediği de olabilir. İçinde doğru da var. Neye benzedi bunların sohbetli, bunların konuşmalarını dinlemek? Bunların konuşmaları ve kitapları neye benzedi? Tevrat İncil'in muharef haline benzedi. Dolayısıyla içinde Allah'tan gelen de olabiliyor. Ama içeride hahamların, papazların uydurması gibi. Şimdi bunların uydurmaları da devreye giriyor. O zaman ne oldu? Sen... Ehl-i sünnet olduğu kesin olan, Kur'an'a sünnete, icma ve kıyasa, şeriatın dört deliline dayandığı sabit olan, hiç şüphe olmayan kişileri dinle, onlar kitaplarını oku, dinin imanını garantiye al, selamette kal, bu ne diyormuş acaba ben de buna göre bir fikir yürüteyim diye. Mücadeleye girme çünkü mücadele ehlinden değilse. Malzemen yok. Adamın elinde birçok ifsat malzemesi var. Senin elinde bu malzeme yok. İslah malzemesi yok. O zaman sen bu ilme sahip değilken, Kafanı karıştırmaktan başka, şüpheye düşmekten başka, vesveseye kapılmaktan başka, bir acaba koymaktan başka bir, bir şey yaramaz senin bunları dinlenen. Sen dinleyeceğin hoca mı bitti, okuyacağın kitap mı bitti? Daha bu kadar el alimin hangi sohbetlerini bitirdin, hangi kitaplarını bitirdin? Onun için işine bak kardeşim, sen işine bak, imanını kurtarmaya bak, ölüm geldi geliyor yani. Ahirete el sünnet itikadı üzere Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e kavuşmaya bak. Yani kainat efendisine sallallahu aleyhi ve sellem demeye tenezzül etmeyen efendim sahabeye radıyallahu demeye borcunu kendinde hissetmeyen e zaten oradan belli ilimlerinin bereketi var mı yok mu e biz peygamberi devreden çıkartmayız e Nerede? ondan sonra diyor şefaat yok o okuyan ne diyor Şafatı konuşman için Kur'an'da 32 ayet var 32'sini de bilmen lazım diyor 32'sini de biliyorum hadi bakalım 32'sini de biliyorum. Sen millete konuşuyorsun. Peki kaç tane okudu orada? 32'den 2 tane okudu. Birinde İslamoğlu hatırlattı. Bir tanesini okudu. Lüvelâ şefaat edemezler. O da dedi Zümerdekini de oku. Kulillah şefaat cemiyah. Bütün şefaat hakkı aittir. Ne oldu? 32 vardı. 32'den 2 taneyle kaldık koca efendi. Efendim, peygamber şefaat hakkı var mı? Yok ya dedi. E peygamberin hatırı var ya diyor falan altı aylı. Peygamberin hatırından bahsediyor. Ya kardeşim diyor Allah'tan daha mı merhametli? Allah attıysa cehenneme diyor. Peygamber nasıl çıkarabilir? E, Yahu? Sen otuz iki ayeti okumadın ki. Millette bir karar verecek ya. Otuz ikiden hiçbir şey lazım değil. Ben herkesin bildiği bir tane okuyayım. Ayet-el Men zellezi yeşfe'u indehuh. İlla bir izni. Milletin bilmediği ayetleri okuman alicim yok ki. Bu millette o kadar cehal değil. ayet el biliyor elbet. Allah'ın izni olmadan kimse şefaat edemez. Bu ne demek? izinli olarak şefaat hakkı vardır. Öbür hatta diyor ki <fessizlik> Melekler Allah'ın razı olmadıklarına şefaat edemezler. Ne demek? Razı olmadığım var olduğum var demek. Eğer hiç şefaat edemezler olsaydı Şefaat edemezler derdi. Razı olmadığıma şefaat edemezler. İzinsiz şefaat edemezler. Mâ min şefi'in illâh'in izni. Hiçbir şefaatçi yoktur, ancak benim iznimden sonra vardır diyor. Hani ne oldu 32 ayet? Bir de ne diyor biliyor musun? Bana diyor. İsmimi de vermeye şey etmiyorlar. Ya tenezzül etmiyorlar ya cesaret etmiyorlar bilmiyorum. Şimdi e, yani hakikaten bu kaideler tam tutuyor ya. Milleti nasıl bilirsin demiş Kendim gibi demiş hani. Bu meşhur bir kaydedir. Demesin mi ki? Ya diyor bir ayeti okuyor diyor cimbızlama diyor. Öbürünü okumadığı için yanlış mana veriyor diyor. Tam da cimbızlama. Kim yapıyor bunu şimdi? 32 ayet var diyor şefaat yok diyor. Halbuki iki tane şefaat Allah'a aittir okuyor. Buradan benim iznimden sonra var. Razı olduğuma var mu Ya arkadaş. Kim cimbızladı ya? Ben bütün adlere varım ya. Senin gibi işime geleni almam ki ben. Hadislerde de işine geleni aldığını kendi söylüyorsun. Ben diyorsun işime gelmeyeni, aklıma uymayanı bilmem neyi atarım diyor. Bukhari'de de olsa yanlış diyorsun. Ben hiç öyle bir şey demiyorum. Anlamaya çalışalım ya. Yanlış olur mu diyorum. Hadislerde birbirine hepsini bilmeden konuşulmaz. Ayet gibidir o. Kaç tane hadis biliyorsun ne hani konuşuyorsun? Bir tane hadisin şeyini okuyamıyorsun. Bir tek şey okuyor keleri de küm küm küm oflukatı üzere ya oflukat falan olur mu kurar evvel abi hicaz lugatı ile bir küm demeyi öğreneceğiz. kum değil mi? hicaz lugatı böyle <gülüyor> <gülüyor> de atena kum keide biraz şeyi çıkaracaksın tüm dersen ne oldu bu oflukat oldu yani e ondan sonra eliflamı elif lamı düştüğünden yapıyoruz. yani huluku el kur'ane ya olur mu hem zey vasıl orası huluku'l hul kur'ane demen lazım mesela ondan sonra da millet Cahil bunlar yutturuyor. Bunlar juvelavi. Bana atıyorsun, çatıyorsun. At çat bir şey değil. Velakin ne demek istiyorsun yani? Ne anlatmak istiyorsun? Millete ne verdin? Şefaat yok. Peygamberin hatırı yok. Allah indinde kimseyi Allah'tan kurtaramaz. Ya Allah'tan mı kurtaracak? Ya Allah Teala diyor ki: "Habibim sana yetki verdim. Peygamberlere şefaat hakkı verdim. Alimlere, şehitlere şefaat hakkı verdim." Cehenneme girmiş adam Allah'tan çok mu acıyor peygamber? E, Allah'tan çok merhametli olamaz. Ne olacak o zaman? O zaman ne olacak diyor? Efendim Allah isterse çıkarırsa onda da bilmiyorum çıkacağında da belki inanmayabilir. Her giren ebedi kalacak da diyebilir. Bazı sapık mezheplere göre cehennemden çıkma yok. Giren için çıkma yok. Yani mutezilerin vesaireden de esinlenmiş olabilirler. Onu da bilmediğimiz için çıkaramaz diyor yani. E burada bu noktada kalıyor ya. Nasıl burada duruyorsun? Ya Allah'la aracı olur mu diyor ya. Nasıl aracı olacak Allah? Allah sana Şahdamar'dan yakın mı diyor? Yakın diyor. Ayet şimdi. Ayetle saptıracak ya zaten. Ve ene hanakrabi ileyhim min habil-berit. Biz da. Evet. Aracıya ne gerek var? Aracı mı olur Allah'ın? Peki. Hadi bakalım hoca efendi. Allah şah damarından yakın. E peygamberimiz herkesten daha yakın. Allah'ın en sevgili kulu. Onda bile o en sevgili demeyelim dedi. İslam oğlum. Ya altaylı diyor ki az çok senden benden bir şeyler duymuş tabii. Ya diyor hani en sevgili değil mi diyor falan. Ya dur dikkat edelim diyor şimdi bak. En sevgili lafları tehlikeli diyor yani. Çünkü ona göre peygamberler arasında üstünlük farkı yok. Çünkü neden? Cimbızlamış bir ayet okumuş. لَا نِفَرِقُ بَيْنَ هَدِمِ الرُّسُولِ Rasullerin arasında ayrım yapmayız. آمَنَا Rasulü yokmuş O ayrım yapmayız ne demek? İnanmakta ayrım yapmayız. Hepsine inanırız. Peki niye cimbızladın? Öbür ayeti oku. تِلْكَ رُسُولِ فَضَّلْ لَا بَعْضُ Rasullerin kimin kiminden üstün ettik. Cimbızla da ayırma izi koyuyor önümüze. Kimin kiminden üstün ettik. E madem üstün edilenler var, o zaman bizim peygamberimizin en üstün edilen olduğunu Kur'an söylüyor. Ve kâne fazlullâhu aleykî azîmâ. Sana fazlı çok büyük oldu. E üstün ettiğimiz var. Ve lâgâd fâdlan lâ bâdân Deminki Bakara'daydı. Bu e, İsra'da olacak. Nebilerin bazısını bazıdan üstün ettik. Orada bile rahatsız oluyor. Hani Efendimiz'e üstün demek, en sevdiği yoktu yani öyle de demeyelim. Nasıl bir şey bu ya? Kainatın Efendisi en, en sevgilisi değilse Allah. Kim daha en sevgilisi? Kim o zaman? Onu göster. O zaman Allah seni de onun kadar seviyor demek, öyle mi? Zaten kafa, 3 Muhammed kitabında yazdığı kafa, ne kafası? İşte efendim şeyin lafını almış. Oraya neydi o herifin adı? Kazanlı mı ne? Musa Carullah denen sapığın lafını almış. O Musa Carullah'ın lafında ne diyor? Madem peygamber bizim gibi beşer, o zaman biz de onun gibi insanız. Orada dur ya. Neden orada dur? O bizim gibi beşer. Ama devamı var ayetin. Bana vahiy geliyor diyor. Sana ona cibril geliyor. Sana şeytan geliyor. O zaman ne olacak? Yani ben sizin gibi beşerim lafının tersini çevirip, o zaman ben de Resulullah gibi bir insanım. Denebilir mi ya? Bu nasıl bir saçmalık. Ama o kafa kafa olduğu için en sevgili demeyelim. Çünkü neden? Hepimizi aynı seviyor olsun ya. Peki sen diyorsun ki Allah can şah damarımızdan yakın. Tamam. O zaman aracıya ne gerek var? Ne demek? Allah şah damarından yakın ama E sen Kur'an'ı Allah'tan dire öğrenemedin. Gittin Kur'an kursuna hocadan öğrenmek zorundasın. O zaman otur ilham bekle Allah'tan. Ben elif bağı okumayacağım de. Kur'an kursuna gitmeyeceğim de. Kur'an'ı ben Allah'tan öğreneceğim de. Ne öğreneceksin bakalım? Yani bir müderris olmadan, bir muallim olmadan, bir hoca olmadan kim bir şey öğrenmiş? Şah damarından yakınsa aracı yok. Ne demek aracı yok? Peki Resulullah sellem Allah'ın en yakını kulu, en şerefli kulu, aracı var mı? Var. Aracı Cebrail aleyhisselam. Allah Teala onun bile kalbine direkt indirmemiş. Arada Cebrail aleyhisselam mı koymuş? Sen Cebrail aleyhisselamı kabul ediyor musun? Ediyorum. E en büyük makamdaki insana aracı lazım oldu. Sana bana aracı lazım değil diyor. Bu laflarla akıllıyım geçinenler de dinliyor. Neye göre hüküm veriyorlar? Hangi verileri var ellerindeki ona göre tabii temiz etsinler. Hakkı batıldan ayıracak Furkan kabiliyeti meselesi. E Furkan da herkese verilmiyor. İntette furkanet. Haramlardan sakınırsanız Allah hakla batılı ayıracak. Kabiliyet verir. E şimdi halkın çoğu haramlardan sakınan takva sahibi toplumda olmadığından e bu millet bunu ayıramaz ki. Furkanı yok. Kur'an'ın bir adı da Furkan'dır. E Furkan nedir? Hakkı batıldan şeydi. Hakkı batıldan ayırmak kolay bir şey değil. Çünkü ben de benim de çenem kuvvetli, onun da çenesi kuvvetli. Dır dır dır dır konuşuyor. O zaman ne olacak? Bunun ikisi de hak olamaz. Biri haksa öbürü batıldır. Onun için yani sizin de bunu seçme kabiliyetinizin olduğu söylenemez. İlminiz yetersiz kalabilir. Genele konuştuğum için bunu böyle söylüyorum. O zaman ya arkadaş çıkar yollar belli. Bu yollardan gidenlerin cennete gittiği belli. 1400 senelik şeriat, sünnet, icma ümmet, kıyas-ı belli. Bütün sistemler oturmuş gelmişken. Yani onların hepsini sorgulayalım. Hepsini sorgulayalım diyor. Kur'an hariç. Yani bazıları Kur'an da dahil demeye başladılar. Geçen işte dergide olan bir adam ıı, Avrupa'daki bir Ömer bilmem ne işte soyadını unuttum. O Kur'an'a da kutsiyet atfedilemez. Ya Allah'tan başka mukaddes yok dedi mesela. Onun resmiyle ıı, yazısını Ali önce Hoca yazmıştı. E dolayısıyla tabii bu bir sınırdan sonra Kur'an'ı da sorgulayalım denecek, denmeye başlanacak. Ama bunlara göre hadisleri sorgulayalım diyor. Aklıma da izah yatmazsa Peygamberin ağzından da duysak kabul etmeyelim diyor. Yani resmen hadisleri sorgulayalım diyor. E dolayısıyla her şeyi sorgulayalım. Din adına bütün her şeyi sorgulayalım. Mezhepleri sorgulayalım. Ya sorgulayacak senin ilmin mi var? Allah Allah. Adam ona göre bir abdest öğrenmiş. İlmi halden abdestini alıyor. Kan çıkarsa bozulur. Gaz çıkarsa bozulur. iki yolun birinden bir şey çıkarsa bozulur. Onu göre adam bir şey öğrenmiş. Neyini sorgulayacak bunun arkadaşı? Bu adam bunu sorgula diyor ama Belki diyor bozulmamıştır abdestin diyor, incele diyor. Namaz geçecek zaten sorgulayana kadar. O adam onu nereden bulacak? İnternetten Google'a girecek. Google, yani İmam-ı Azam'dan gelen bu kadar hidayesi, ihtiyarı, dünya kadar mecmûlen huru, mültekası, halebisi. Yani bu kadar fıkıh kitabı sabit. Belli şey. Oradakini sorgula diyor. Ama adamın sorgulayacak kaynağı Google. Google Google'dan girecek, bakacak. Orada bir yanlış fetva rastladı. Aa, Halep Hazretleri böyle demiş ama burada böyle rastladı. Peki bu kaynak nereden? Verdi bir kitaptan. O kitaptan olduğu belli mi? Çünkü internete önüne gelen tercüme yapıp atmış. Bir görüş koyan atmış. O, o kitapta yazıyor mu acaba? Yazıyorsa o kaynak Arapça asli itibariyle. Tercüme çeviri doğru mu yapılmış acaba? Kaç tane şüphe zaten kafadan var. Milleti araştırın diye yönlendiriyor. Neyi araştıracağım ben? Abdest neyle bozulun elim Araştır diyor. Sorgula diyor. Kabul etme diyor ya. E kabul etmeyeyim. Neye göre sorgulayayım ya? Elimde ne var ki neye göre sorgulayayım? Ne biliyorum da neye göre sorgulayayım? Yani millete abdest alma, namaz kılma. Bir mezhebe bağlı kalma. Mezhepsiz ol. Mezhepsizlik çok iyi bir şeydir diyor okuyan. Çok iyi bir şeydir diyor ya. Yani. Çık rahat olursun, özgür olursun diyor. Piri takılırsın demeye getiriyor yani. Ama soruyorsun namazını neye göre kılıyorsun? İlla bir mezhebe göre kılıyor. Kılıyorsa tabii, kılıyorum diyor. Ondan sonra e, hacca gitmişse haccı neye göre yapmış? Efendim mutlaka bir mezhebe göre yapmış. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanında sahabe ki seyretmiş de yapsın. Velakin bu millete diyor ki mezhebe bağlanma kitapla kayıtlanma, kütübü sitte olsun, tisa olsun, Ahmed i̇bn Hanbel olsun, en büyük müştehid olsun, bunlarda çok yalan yanlış var. 200 sene sonra yazılmış. Bunları dediler. Ve bir itiraz görmediler. Münker yayıldı, değiştiren yok. E değiştiren derken, ben kanalı, kendi kanalı mı kapatabilirim? Gidip bütün kanalı uydudan kapatamam ki. O zaman, Elimden ne geliyor? Benim bak bugün bir konuşma yapmak geliyor. Ben yaptım. Gazetede bir cevap vermek. Bak yaptım. Dergide bir cevap vermek. Önümüzdeki ay tabii. Ben ne bileyim geçen ay bunun ne yani? Önümüzdeki ay çıkacak. Ben bunu yaparım. Benim gücüm bu kadar. Bu kadar bütçeleri benden bin kat fazla. Benim derneğim, benim bir şeyim yok. Hiçbir resmiyette de yok. Elimin yettiği de bu. Ama benden on milyar kat Büyük cemaatler, İslami cemaatlerden bahsediyorum. En ufak bir kişiyi çıkartıp konuşturdular mı? Bir dergide yazacaklar mı? Bir şey yapacaklar mı? Yok. Peki bu münker mi münker? Adamın içkisinden, zinasından daha büyük münker. Burada din iman elden gidiyor. Öbürü kendine günah işliyor. Adam şahsına. Burada milyon, milyonlar, milyarlar zehirlenecek. He bir şey diyen yok. Öyle mi? <gülüyor> Yakındır Allah belasını toptan kaplatacak bunlara çarpılıyoruz. Bunları görüyoruz. Onun için Müslümanların sayısı artıyormuş. rey artıyormuş. Namaz kılma oranı artan da bir şey yok yani de. Artıyormuş falan falan. Avutmacalarıyla millete bir şeyler yutturmaya çalışmayalım. İslamiyet çok geri gidiyor. Çok zarar görmüştür. Eskiden bu zarar yoktu. Evet millet namazı abdesi belki oran olarak biraz daha az olabilir. Ama en azından bir ilmihal bilgisi, bir amentü ve bilkaderi hayriye inanıyordu yani. Şu andaki yetişen nesil, İmam Hatip nesli, kader fazlalıktır. Çünkü İslamoğlu'nun kitapları okutuluyor. İslamoğlu'nun kitapları okutuluyor. Ben ne yapacağım arkadaş ya? Bunun önüne alamaz. Bunun bir tarafı İran'a olur, bir tarafı Selefi, Vehhabi Işit akımına kaybolur. Çünkü burada e, alimine bağlı olmayan, mezhebine bağlı olmayan, ilmihalini bilmeyen, kafasına göre takılan, Kur'an'ı açıp, meale bakıp, mealden istediği gibi fetvayı kendi çıkarabilirsin zihniyetinde, o günkü anlayışına göre, yatıp kalkmasına göre, karısıyla kavga etmesine göre, veya rüyada gördüğüne göre, e, hüküm çıkaracak, ertesi gün bir işe e, yamulacak bir gençlik türetiyorlar Ben Allah için sizi uyarıyorum. Tabii ki medreseler muhafızdur. E, Mahmut Efendi Hazretlerimize bağlı medreseler, Süleyman Efendi Hazretlerine bağlı medreseler, çünkü onlarda da medrese ekolu var. Başka bir cemaatta da medrese ekolu kalmadı. Süleyman Efendi Hazretleri cemaatta da var. Allah hayırlı mübarek yapsın. Ehli sünnettirler. Tamam. Bir soru yok. Ama medrese dışındakilerin hiçbirindeki müfredat ve program ehli sünnete uygun değildir. E ne yapacağız? Şimdi bekle ki bu memleket daha düzelir mi? Daha bozulur. Onun için Allah için dininiz için Gayretli olun. Dinin senin kanındır. Etindir. Ben bizim dergimizde çıkan bazı yazılardan dolayı işte biz bu dergiyi almayacağız, aboneli iptal edeceğiz diyen birçok çarşaflı hanım bacılarımız olmuş. Sebebi hikmetine falan Ali Eren Hoca'nın yazı. Ne yazmış orada? Dört haktin demiş fel felanca siyasi. Dört haktin olamaz demiş. E, doğru demiş. Öbürü Efendim, Budist de o sana Allah'a inan, nasıl inarsan inan cennete girersin demiş bir profesör. E bu yanlıştır demiş. 20-30 madde koymuş. Bunun için de siyasi de olabilir, vekil de olabilir, bakan da olabilir. Bize alakadar eden bir şey yok. Biz doğruyu söyleriz. Adam demiş ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kibirlendi demiş. Hizacıya geldi demiş. Ben de reddiye yaptım bunu. Adam demiş ki Peygamberimizin sak Sakalı Şerif'ine işte kendi memleketi olan bir yere gitmişti neyse, Sakal Şerif vardı. Kıl dedi. E bu böyle olmaz. Sakalı Şerife kıl diyemez. Biz bunları dedik. Adam bunları yazmış. Neymiş efendim? Burada yazılanlardan birkaç tanesi siyasiymiş. Siyasilerin birkaç tanesi şu demiş, bu demiş. Ona dokunmuş, buna dokunmuş, benim partime dokunmuş. Falan. Ya Allah'ına dokunmuş, peygamberine dokunmuş. Celle Celaluhu sallallahu aleyhi ve sellem. Efendim, şerata dokunmuş, sünnete dokunmuş, ehli sünnete dokunmuş, ümmete dokunmuş. Bana ne? Bana ne ne lazım? Ama partime dokunursa, hocama dokunursa, şeyhime dokunursa, derneğime dokunursa, şirketime dokunursa, çıt yok. Onun için ben, bizarım. Ve böyle cemaatlerden beriyim. Ve bunlar dergi alacaklarsa da almasınlar. Almasınlar. Sen çarşaf giyeceksin, sabaha kadar kılacaksın, akşama kadar zikir yapacaksın. Ondan sonra dört aktin lafında, efendim benim sevdiğim bir adama dokundu. Peygamberimizin sakalla kıl demiş, ya bu bizim partinin adamına dokundu. Peygamber'e ucup gelmiş, bu bizim partinin adamına dokundu. Böyle bir çarşaflı cemaat da lazım değil. Ben Efendi Hazretleri'nden böyle bir şey görmedim. Efendi Hazretleri de bunlardan bizardır ve beridir. Beridir, uzaktır. İstedin kadar Mahmud Efendi Hazretlerine rabuta yap. O bize böyle bir şey öğretmedi. Şerata, sünnete dokunulduğu noktada cevap vereceksin. Reddiye yapacaksın. Anana da dokunsa, babanın aleyhine de olsa doğruyu konuşacaksın. Bize böyle öğretti. Ben 40 sene, 40'ı da geçmiş, 7 yaşımdan onun yanındayım. Sen benden iyi mi tanıyorsun şeyhimizi ya? Ama bu millet partisine, hizbine, fırkasına, şirketine, derneğine, hocasına ve şeyhine dokunulduğunda verdiği tepkinin zerresini Kur'an'a, sünnete, eli sünnete dokunulduğunda bu ilahiyatçılar vesaire, siyasiler bilmem ben beni ilgilendirmez. Kim yanlış laf söylerse şahsı mesuldür. O parti ondan sorumlu olmaz ki. Allah Allah, ceza fertidir. Bir adam elfazı küfür diye bir iftihar konuşsa kendi kafir olur. O partidekiler kafir olmaz ki. Bir adam karısına üçten 9'a dese, boşasa onun konusu boş olur. O dernektekilerin karıları boş olmaz ki. Allah Allah ne mantıksınız siz ya. Ne işsiniz derler ya yani. İç misin sipariş misin kardeşim ya beni argo konuşturma sen ne malsın ya. Malzeme misin sen? Oradan telefon buradan telefon. Şu şuna dokundu bu buna dokundu. Dinine dokunuyor çıt yok. Hazır, terkinle abonelerini iptal ederiz. Et! Lazım değil senin gibi adam. Senin gibi şuursuz adamdan, e biz de seni adam zannedeceğiz, şu kadar abonemiz var diye seni Müslümanlara katacağız. Halbuki sen nanesin. E, biz seni hesaba katmayalım bari. Kaç kişiysek onu bilelim arkadaş. Beş kişiysek beş kişiyi bilelim. Niye beş bin zannedelim kendimizi ya? Sen dava adamı değilsin ki. Bu kadar particilik ben daha görmedim. Dini de geçti, imanı da geçti. Hepsini geçti. Yazıklar olsun. Yazıklar olsun. Ben sakallı, şallallı, cübbeli, çarşaflı cemaate söylüyorum. Çünkü öbürleri genel halk. Ama bu biz, sizinle yola çıkmışız. Efendi Hazretleri'nin tarikatına girmişsiniz. Mahmut Efendi bu kadar reddiye yapmış ve bana emretmiş. Dilsiz şeytan olma, hakkı söyle, acı da olsa yoksa sohbete nevmanası var dedi bana ya kaç kere. Biz onun emriyle bunları konuşuyoruz. Yazıyoruz, yazdırıyoruz. Adam sen kalkıyorsun. Peki bu laflardan hangisi doğru? Hiçbiri doğru değil. Ama bu benim sevdiğim adama dokundu. Allah Allah. Anana dokunsa da biz söyleyeceğiz. Benim de en yakınıma dokunabilir. Ben doğruyu söylemeyecek miyim? Benim babam bir yanlış yapmış. Ben kürsüden o yanlışı söylüyorum. Babam yaptı diye söylemiyorum ama bu iş yanlış diyebilirim. Diyebilmeliyim. Dedim de. Herkesin bir yanlışı olabilir yani. Ben bana dokunan yanlışı da söylüyorum. Diyorum ki bu haramdır, bu günahtır. Ben peygamber değilim, günah düşmüş olabiliriz. Allah bir müzaffetsin diyorum. Yani ben bir şey yapıyorsam mübah mıdır ya her şey? Bu olmaz. Bu olmamalı. Bu belalar durmaz, bu kan durmaz, bu kargaşa durmaz. ehl sünnete tam uyulmadıkça ve her şeyin ilerisine din konmadıkça dinek dinek inne ve lehmuk ve demuk. buyurdu ki sallallahu aleyhi ve sellem dinine sarıl, dinine yapış, Din senin etindir, din senin kanındır, tırnağındır, özündür. Hazreti Ömer nasıldı be arkadaş ya, radıyallahu teala ya. Nasıldı ya? Oğluna 80 kamçı vurdu ya. Oğluna ya. Yaptı bir şeriatlık, had cezası icabet etti neyse. İbn Ömer'e değil, Abdullah bin Ömer'e değil, radıyallahu anh. Başka bir oğlu var. 80 sopa vurdu Yani sen böyle ona dokunma, buna dokunma. Benim sevdiğime dokunuyor diye bize hizayı bizi çekemezsin ya. Bize hesap soramazsın. Yanlışlık, şeratsızlık yaptıysa bize hesap sorabilirsin. Biz şerat dairesindeyiz. Şeraattan haric olan lafları reddediyoruz. Sen bize hesap sormaya kalkıyorsun. Sen kimsin ya? Görüş bu değil. Bu yanlış bir şey. Allah muhafaza. Ama ben bunu e, bizim cemaate yakıştıramadım. Yoksa diğer cemaatlere alıştık. Onlara alıştık. Yani tepki vermemeleri, reddiye yapmamaları, bana ne demeleri buna alıştıktı. Ama bizimkiler bu şekilde tepki vermemesi lazım. Bunun partiyle ne alakası var? Şu partiyi şöyle yapıyor, bu parti böyle yapıyor denmiyor ki, şu adam şunu demiş, bu söz yanlış deniyor. E bu söz doğru mu? Değil, yanlış. O zaman adamı bağlar, o adam da tevbe eder. Ama yanlış sözü e, meşhur bir adam söyledi diye, siyasi bir adam söyledi diye kabul edemeyiz. Millette bunu yanlış anlamasın diye buna cevap verilmiş. Bu laf yanlıştır. Bunu düzeltmek, tahsiye etmek lazım, tevbe etmek lazım vesaire. Ama bu bu adamı bağlar. Kimi bağlamaz? Partiyi niye bağlasın? Kalktığınız ayağa bizim parti, Hüseyin'in parti, benim parti. <gülüyor> Biz particilikle, Efendi Hazretleri derdi ki parti çakal demektir derdi. of oflugatında of, of parti denirmiş çakala. Ben bilmiyorum oflu değilim. Ama bizim oflugatını ezberleyin derdi. <gülüyor> İngilizceden aşağı değil derdi. Böyle de şakalar yapardı mübarek. Parti çakal demektir derdi. Ve birbirini bölmek demektir derdi. Birbirini parçalamak demektir derdi. Aynı karı koca parti yüzünden birbirinden kavga edip boşananlar oldu ya. Rey meselesinden evde ocakta ana babasıyla birbirine girenler oldu. Cemaat tefrikası yüzünden. Cemaatçilik yüzünden, hizipçilik yüzünden. Ana babası çoluğu çocuğu, karısı kocası ayrılanlar oldu ya. Yakın zamanda yine bir cemaat yüzünden millet birbirine girdi. Evde ocakta. Ya Allah'ın dini ortada ya. Edille-i Şer'i'ye dörttür yahu. Kitap, sünnet, icma, ümmet, kıyası, fukaha. Bu dairede kaldığımız sürece birbiri kabul ederiz. Bu daireden biri çıktığı zaman Allah için ikaz ederiz. Ne var kardeşim ya? Niye özgüveniniz yok ya? Ben hangi yanlış yaptıysam gelin beni ikaz edin şer'a. Her yerde konuşun. Bağırın bangır mangır arkadaş. Ben bu hakkı size veriyorum çünkü Allah vermiş sana o hakkı. Ben kısıtlayamam işte. Ben cübbeli ya ben ha böyle deme. Yanlış yaptımsa ispat et ayetle hadisle delilini getir de ki yanlış. Ben sana demiyorum ki ben yaptımsa söyleme ya bana dokunma. Çünkü ben eli sünneti temsil ediyorum da onun için beni yıpratmayın. Ne demek beni yıpratmayın ya? Allah'ın dinini yıpratmayın arkadaş. Doğruyu söyleyin. E şimdi efendim yani Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh Hazreti Umer radıyallahu anh ya nasıl halife emişler arkadaş? Bunların sünneti aynı Rasulullah'ın sünneti. Sallallahu teala sellem. Ben yanlış yaparsam ne yaparsınız diyor ya hutbeden. Ne diyorlar? Seni kılıçlarımızla doğruldu. Ya mübarek hani kılıç lafı da çok şey bir laf, sert bir laf. Ama oradaki cemaat Ömer radıyallahu anh Ebu Bekir efendimize radıyallahu teala seni kılıçlarımızla hizaya getiririz diyebilecek şuurda olduğu içindir ki ne dedi Hazreti Ebu Bekir, Hazreti Ömer? Allah'ıma hamd ederim ki yoldan çıkarsam, çünkü peygamber değil, masum değil, yoldan çıkarsam beni düzeltecek bir ümmet var. Şimdi ben de öyle bir cemaat bulduğum zaman Allah'a hamd etmek lazım. Hamd etmem lazım. Ama efendim, e, ya bu hocanın bir bildiği vardır, bu böyle diyorsa bu büyük bir üstattır, çok alimdir, e, şeratın zahirine uymayan bir şeyi hocam dedi diye, şeyhim dedi diye, liderim dedi diye, efendim bilmem başkanım dedi diye yutacaksak, yutturacaksak yazıklar. Zaten işte yani cemaate göre hoca millete göre efendim lider olur. Millet sahabe gibi cemaat olursa Hazreti Ömer gibi halife olur. Anladın? Hazreti Ömer gibi halife olur. Çünkü diyor ki beni ne yaparsınız yanlış yaparsam. Ama şimdi ben dersem ki ya ben, yap yap ben yanlış yaparsam gizli de söyle. Ortada söyleme. Niye? Beni yıpratma. Ya ama ben yanlışı açıkta yaptım. Ben açıkta yaptımsa millete kötü örnek oluyorum. Açıkta yaptığım yanlış, açıkta tenkit edilmesi lazım. Şimdi gidiyor diyor ki bana, dergide yazma bunu. Ne oldu? Git kulağına söyle. Ama adam onu benim kulağıma mı söyledi? Adam diyor ki Sü el Sünnet, Kur'an'da yok, Sünnilik yok. E şimdi bu laf alenen söyleniyor ve bu milletin hepsi bundan etkileniyor. Ben şimdi gidip adamın kulağına söylemekle bu fesadı ortadan kaldırabilir miyim? Onun için diye yapıyorum işte mal onunla. Adını veriyorum okuyanın. E ne yapacağım yani şimdi? Onu karıştırma. Bunu karıştır. Onun ismini verme. Bunun ismini verme. Dene dene bu hale geldi. Bu işte ihale hemen hemen bizim üstümüze kaldı. Bundan kendi adıma memnunum ama ümmet adına mutlu olamam. Bu çok yazık oldu. Yani bana da şikayet ediyorlar. Siyasilerden vesaireden. Ne diyor? Ya şu konuda bir kimse konuşmuyor. Bu kadar hocamız var kimse konuşmuyor. Ya sen şikayet ediyorsunuz. E konuşmuyor. Diner arası diyalogda konuşmadılar. Yahudi Hristiyan cennete gidecek dendi konuşmadılar. Kumeyni bilmem nedendi. Metedildi İran efendi Mollaları konuşmadılar. E bu kadar mesele oldu bu memlekette. Kimse konuşmadı. Konuşmuyorlar. E şimdi tabii herkes kendine dokunan nokta olunca ya bu konuyu nasıl reddiye yapsak? Yahu tamam da senden evvel, şahsından evvel, hüzbinden evvel, fırkandan evvel, şirketinden evvel, derneğinden evvel zaten Amentü'ye saldırdılar. Ve bir kaderi gitti. Amentü'ye saldırıldı çıt yok. Yani farzlara saldırıldı çıt yok. Buharilere, kütübü steder, imam-ı azamlara neler dendi çıt yok. Yani şimdi bu adamlardan tamam sen haklısın, savunulman lazım. Sana destek verilmesi lazım. Diyelim bir konumdasın. Haklısın da yani Allah'ın ahmet üsünü korumayan adamdan seni mi koruyacağını bekleyeceğiz yani şimdi. Onun için hassasiyetler ya vardır ya yoktur yani. Artık sinirler uçlar, uçlar iptal olduysa artık vursam bile böyle tık etmez. Çünkü dumura uğramış. Yeniden ihya, yeniden canlandırma, yeniden abad olma. Ve ön Önce Allah, sonra Rasulullah sallallahu aleyhi ve sünnet, Kur'an, sünnet, icma-ı yani mezheplerimiz, kıyas-ı beraber dört mezhebimiz, itikatta matur-i birbirinden ayrılmaz. Hangisine inanırsan ne hak yoldasın. Bunları önümüze koyacağız. Bu noktadan sabit olduktan sonra bu noktadan ayrılanlara diye uyaracağız. Ama birlik olacağız. Cemaat ne demek? Elüsünet vel cemaat. Cemaat ne demek arkadaş? Camideki cemaat mı demek yani? İtikatta bir olanlar demek. Tabii ki bu camide zaten bir olur. itikat bir olduktan sonra zaten aynı noktada ibadet edersin. Ama itikatlar ayrı olduktan sonra aynı Kabe'nin etrafında tavaf etsen ne olur? Aynı tavaftasın. Ama sen elüsünetten çıkmışsın. Nice tavaf edenler var elüsünetten çıkmış. Onun için ölçü Ehl-i sünnet vel cemaat mezebinin itikadı ve fıkıhıdır. Maturidiyye şar'i hepsi Ehl-i Sünnet'e dahildir. dört mezebin hepsi Ehl-i Sünnet'e dahildir. Dört mezebin zamanında olan bütün müçtehitler bize kadar ulaşmadıysa da hepsi Ehl-i Sünnet'in içindedir. Ama fıkıhı amel edeceğimiz bize kadar günümüze kadar ulaşan dört mezebin metni vardır, şehleri vardır. Allah Teala bizi bunlardan ayırmasın. Allah Teala bizi bunlarla yaşatsın. Bunlarla öldürsün, bunlarla kaldırsın, bunlarla diritsin. Amin. Allah Teala özellikle bu benim cemaatimden, özellikle bu benim cemaatimden, ehli sünnet dışı laflara, reddiye yapıldığı zaman, şunuma dokundun, bunuma dokundun diye üzülenleri ıslah eylesin. Hidayet eylesin. Allah yoluna bela vermeden, afiyetle yoluna döndürsün. Efendi Hazreti Demz'in verdiği şuuru nasip eylesin. Amin. Ya biz böyle bir şey görmedik ya, bu yaşa geldim. İlk gördüm ben böyle bir şey ya. Olmaz arkadaşlar, olmaz. Önce din, senin kanın, etin, her şeyin, canın dindir, din. Önce din. Din nedir? Eşittir eli sünnet. eli sünnet mezhepçilik değildir. Ehli sünnet İslam'ın tak kendisidir. Öbürleri ayrıldı. Muhtezilenin adı ne? Ayrılan demek. Muhtezile ne demek? Ayrılan demek. Şia ne demek? Taraftar, holikan yani. eli sünnet ne demek? Sünnetin sahipleri demek. İsme bak, hizaya gel ya. İsme bak, hizaya gel. Hiçbir şey mi bilmiyorsun? İsme bak, hizaya gel. Müşep ne demek? Allah'a cisimlere benzeten. İsme bak, hizaya gel. Mürciye ne demek? O gün o taslaman. Ah taslaman. Bir elime geçersem var ya. Sana neler anlatacağım? Lüünetil mürciye tuhalelsen sevayne neviyen. Ya dedi ki mürciye çok iyi bir mezheptir dedi. Halbuki Tabarani'deki hadiste mürciye fırkası yetmiş peygamberin diliyle lanetlenmiştir. Tabi mürciye nedir, ne değildir falan işte. Azabı tehir edenler, bilmem neler. Birisi e, günahtan azap yok, birisi şu yok, bu yok. Yani öyle yanlış yanlış mezhepler ama hepsinin isminin altında zaten batıllığını manası yatıyor. Yani isim Müsemma'ya tıp atıp uygun. Ehl-i sünnet ve cemaat. Sünnet de Kur'an'da hadiste var. Cemaat de Kur'an'da hadiste var. Öyleyse Allah'ın ipine sarılın. Okuyup okuyup durdular o gün. Yahu cemian diyor birlikte. Zaten cemaat. Sahabenin tüm aynı itikattaydı. Kader yok diyen sahabeden biri mi var ya? Alın yazısı yok diyen bir sahabi. Bul bana bakayım ya. Bir rivayet bul. Uydurma rivayeti bile kabul edeceğim ya. Eski kitablar hiçbirinde bulamaz. Onun için biz şu dini imanı muhafaza ederek ölçek daha bir şey istemeyelim. Allah'ımızdan tek duamız, talebimiz bu olsun. Ya Rabbi bize el sünnet vel cemaatten kıl kadar ayırma, karış ayırma ya Rabbi. Çünkü hemen şezde şezde finnâr cemaatin itikadından ayrılan ateşe seçildi gitti ayrıldı. Çok kötü bir şey olur. Ben şimdi e, tabii ki bu onların o gece konuştuklarının Tek tek tahlilini yapsam 20-30 tane böyle ders lazım. Çünkü madde madde konuşamam. Vaktimde yok. Not aldım 9 madde onu bile hiçbirini konuşamadım. Ama şimdi biz dersimize gelecek olursak önce ilk dersimiz ne olsun? Ehli sünnet dışı bir adam çıktı mı onu kapatıp geçmek olsun. Sizin kendi itikadınızı korumanız açınızdan en büyük bir tedbir sizin açınızdan. Onu uygulayın. Yani uygulamış arkadaşlar. Çok memnun oldum uygulayanlar açısından geri kalan şimdi bu dergide dergimizdeki bazı ilmi malumattan sizi e yani Ali Haidar Efendi Katip Sallallahu Aleyhi ve sellem, Hazretlerinin e, efendim Ağustos'un biri vefatının yıl dönümü şimdi efendim senemiz ne olmuş 60'ta vefat ettiğine göre e, 16 2016 koştu işte, işte, 56 sene gibi bir zaman olmuş aramızdan ayrılalı. Hicri'de daha da uzuyor. Ee, bu mübarek zat işte şerahattan hiç taviz vermeyen, oğlu olsun, babası olsun doğruyu söyleyen, padişahın suratına söyleyen, Sultan Abdülhamid'e Mahmud Efendi Hazretlerimizin şeyhi, üstadı, dört mezhep müftüsü, Ali Ader Efendi Hazretleri'nin hayatı yazıldı. Ee, bir derleme yapıldı. Çok faydanızadır. Okursanız, istifade edersiniz. Yani çok güzel örnekler hayatında çektiği çilelerde. Mesela kısa tabii onun hayatı ciltlere sığmaz. Kısa bir şey verildi. Ama yani padişahın huzur hocalarından son dört padişahın Ramazan Şerif'te veriliyor huzur dersleri. Orada Hamid perde arkasından konuşurmuş insanlarla. Onu saraya çağırıyor. Hatta bir kırmızı fayton meselesi var. Ona bir binen sağ gelmezmiş de. Kırmızı faytonu görmüş Fahit Camii'nin camından bakarken Bahçeden geçiyor. Acaba kime gidiyor demiş. Bir de bakmış ona gelmişler. Hadi saraya demişler. Gelmiş saraya. Sultan Abdülhamid'in yanına sokmuşlar. E tabii ki görmemiş. Perde e, Sultanların heybetini muhafaza açısından biraz görünmemeleri falan faydalı bir şey tabi onlar. Siyasi şeyler, tedbirler açısından. Perdenin arkasından yanaşmışlar. Yanaş, yanaş demiş. Yanaşmış işte efendim. Tabi Sultan Abdülhamid tabi ondan biraz daha yaşlıdır o dönem için. Yaşlı olabilir yani. E şimdi sen demiş ya huzur dersinde biraz attın çattın demiş. Huzur dersinde de yine padişah şeyde oturur, mahfilde görünmeyen yerde de. Ne demiş Ömer hakkım bir Allah tabi o zaman tanzimat, manzimat, uyduruk uyduruk işler. Tanzimatta gavura bile gavur demeyeceksin. Halbuki derken de gavur diyor kendisi ya yani. Tanzimattaki şeyler bu gavura bile gavur demeyeceksin falan. Tabizler başlamış diyelim. Tam Sultan önce de var, sonra da var Sultan ne yapsın adamcağız işi düzeltmeye uğraştı ama kafirler müsaade etmediler. E Allah'ın indirdiğiyle hükmetmeyenler zalimlerin ta kendisidir. Kafirlerin ta kendisi, Fasıklar. Sen ayetler okudun demiş. E ama ne yaptın? Neyi kastettin? Ben şerahı kastettim demiş. Yani şu andaki işte nizamda, düzende şerahıta uymayan ki Osmanlı'nın son döneminde kanunlar çıkmış, kurallar koymuş falan bunlar uygun değil. Ben bunu demek istedim falan. Yani ne olursa olsun artık padişahı da demiş yani. Perdeyi bir indirmiş mübarek Sultan Abdülhamid Hazretleri. Bir indirmiş burun buruna geldik dermiş mübarek. Yani o kadar yakınmış perdeye diyor yani. Ben perdenin arkasını görmüyorum. Burun buruna geldik. Demiş ki Sultan Abdülhamid İsehani Hazretleri ah demiş. Senin gibi alimler benim etrafımda olsaydı padişahların etrafına senin gibi taviz vermeyen hocalar olsaydı biz bugün bu hale gelmez. Hatta bir kese de altın hediye ettiği söylenir. O da onunla cami yaptırdı mübarek. Alaeddin Efendi Hazretleri işte İsmaila camini yaptırdı. Birçok cami harap halindeydi. O etrafta birçok camide mübarek parası vardır. Kubrulu Mescidi Hasan Efendi oraya imam oldu. Onun da imam meşrutası falan. Ona bile Alaeddin Efendi Hazretleri yardım etmiş o zaman. imam evini yapsın diye yani hepsinin evlerine. Bizim Efendi Hazretleri de eski imam evini yine o Efendi Baba Alaeddin Efendi yaptırdı böyle. Yani mübarek işte gelen bütün paraları Allah'ın yoluna harcamış. Şimdi bu zat e, tabii bizim veli nimetimizdir. E, şimdi o kendisi İsmet Garipullah Hazretleri hakkında söylüyor bunu. İsmet Baba Tekkesi'nin sahibi hakkında söylüyor bunu. Üsmeti bil üsmeti bil üsmeti bilmesi lazım veliün nimeti. Mustafa İsmet Garipullah budur. Feyzi cari kutbu ehlullah budur. Yani diyor bizim veli nimetimizdir. İnsan iyiliğinin sahibini bilmesi lazım affedersin, bir köpekten aşağı olmamak lazım çünkü köpeğin çok fazla bir huyudur. Sahibini tanıması meselesi. Ee, ya bir tarikatı o Mekke'den getirdiği İsmet Garipullah Hazret, o tekkeyi kurdu vesaire. E, yani bize ne ilimler Risale-i bıraktı ve bu büyük bir yol çizdi. Büyük şeyh efendi buyur değin ona, ismine Büyük şeyh efendi koymuştu, eklemişti. Alaaddin Efendi Hazret. E şimdi biz de onun ona yaptığı saygıdan ve onun hakkında buyurduğundan bir de biraz biz de şey nasiplenmemiz lazım. Yani veli bilmesi lazım. Yani kişinin bilmesi lazım veliyyün nimet. Halil Adir Efendi Hazretleri, olmasa biz hiçbirimiz bir şey yok. Bir dinden imanla haberimiz olmaz. O kadar çile çekti. 24 kere hapse girdi çıktı. 4 kere idam yedi. 100 küsür yaşına, 110-120'ye kadar rivayet var. Yaşını çünkü kendisi kayıt kuyut yoktu o zaman diye ihtilaflıdır yaşım derdi. Çok yaşayınca tabii o şeyler zabıtlar mafıtlar bulunmuyor. Hıskadan e, hicret etmişler, göçmüşler. Oralar zaten işgal oldu. O zaman bir ömrü feda etmiş. E sonunda Mahmud Efendi Hazretleri'ni işte bulması, buluşmaları hepsi yazılmış. Bu güzel bir malumat ve bilgi olarak e, bu mübarek işte zatın kısaca olsa da çok ama faydalı müfit, e, çok ilginç e, bilgiler var. Hakikaten. Ama en mühim şeyi Taviz vermemesi, padişahın önünde de olsa doğruyu söylemesi, kime dokunursa dokunsun hakkı söylemesi, onun en büyük vasfı. Yolda bulduğu halimi çevirir, sen böyle fetva nasıl verdin? Efendim <gülüyor> tutar yakalar, e tabii ki dövecek hali yok, çok kızdırırsan da döver. Hala efendi bu 140 okka, yani öyle de daya da yersin yani, hiç anlamaz. Yanlış fetva, yanlış işler, <gülüyor> mübarek, hiç tahammül edemez ya. Allah Allah, ne kadar hak yolunda. La eka'fü illa ilevmetelâ. Hiç tenkitçinin tenkitinden korkmaz aldırma. Hoca Efendi'nin bir Çin Settin'e, Zülkan Ney'nin Settin'e Çin Settine O zaman en büyük alimi, sebil Reşat'ta falan yazılar yazanır. Hemen onu çağırır, odayı bir kapadı diyor Bahattin abi. Kapıyı bir kilitledi diyor, biz, biz dedik eyvah. Yani en büyük alim olsun, kim olursa olsun paşa olsun, paşa! Komutan! E, hapsa attılar Ankara Hapishanesi'nde gelmiş teftiş ediyorlar. En büyük işte o zamanın e, askeriyeden muvazzaf, neyse. Ben demiş dua de, etmeni istiyorum. Namaz kılıyor musun demiş. Kılmıyorum demiş. Ben namaz kılmayana dua etmem demiş. İşiniz en zata hapishanedesin. Eyvallah ya ederim de geç mesela değil mi? Ne uğraşacaksın e, garnizonun komutanı ile veya bilmem yüzbaşıya. Namaz kılıyor musun, Kılmıyorum. Dua yok defiş. Böyle şeyhlerden geliyoruz. Böyle şeyhlerin kurduğu bir tarikatın salikleriyiz ve sahipleriyiz. Yani yakışıyor mu bize bu yalakalıklar? Yakışıyor mu bize bir bu rezillikler? Bu tavizler? Ona dokunma, buna dokunma, onu yazma, bunu deme demekler. Çok ayıp oldu. Çok ayıp oldu bize. Çok biz çünkü onların yolundan gitmeye çalışan adamlarız. Nasıl sen bizim yolumuzu değiştirmeye uğraşıyorsun ki? O öyleydi. Ha, hal hatır yok. Merhamette de onun üstüne yok. Cömertlikte onun üstüne yok. İkramda da onun üstüne yok. Ama Allah'ın dinine sıra gelince taviz yok. Oğlu olsa. Böyle olmamız lazımdı bizim. Bu, bizim cemaatin hiç olmazsa bu şekilde kalmamız lazım. Maalesef. Onun için Halihader Efendi'nin babamızı rahmetle anıyoruz. Ruhetcığım buyurun bir kelime-i şehadeti okuyalım. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden ve rasuluhu. La ilahe illallah, Muhammedur Resulullah. Fi kulli lamhatin ve nefesin, adad mahac şerhu ilmullah. Allah, Allah, Allah. Ya Rabb'im derecesini çok aliyle fevkat tecelli ihsanen. Bütün meşayih'e yaptığından daha ziyade ona tecelliler bak şeyler. ya Rabbi. Çünkü o bize çok emek etti. Çok emek etti bize Efendimiz Aleyhisselam etti yemek bize etti yemek. Ne biliyorduk ne bilecektik şimdi görmüyor musun bu sapıkların birini peşine hoca diye gidecektik ya. Bir dinimiz imanımız onlara borçluyuz ya. Tarikatı bırak el sünnet intikadını bilmeyecektik. Onun için hakkı çok büyük üzerimizde. E bir kaç sayfa şöyle 10-15 sayfalık bir şey yani o kadar büyük hakkı olan zaten bir tanımak bir anmak için bir 10-10 sayfa daha okuyamıyorsan ya ben ben ne bileyim sana? Evet, fuzulu fuzulu hobileriniz var. Kiminizin futbolculardan, kiminizin şarkıcılardan çünkü onların hayatlarından, onların sitelerini takipte mi? Ne vakitler harcıyorsunuz, ne boş işlere ya? Yazık değil mi sizin vaktinize, saatinize ya? Siz böyle bir evliya hayatını okuyun, Allah dostlarını tanıyın, onlarla tanışın, onlara rahmet okuyun, dua okuyun, onların Allah'ın dese şefaat etmesi için dua edin, himeet talebedin. Evet, bunlar tam eli sünnet işler. Sonunda bu derginin 84. sayfasında bir e, Risale-i yani İsmet Garibullah Hazretleri'nin ilhamı hak, e, Allah'ın ilhamı olarak yazdığı Risale-i tabi ama ilim sahibi olmayan kişi değil. Kendisi büyük ilim sahibi ama tabi kafiyeli, vezinli çünkü ben şiir bilmem diyor, fasih lisan bilmem diyor. E böyle Risale-i gibi muhteşem eser çıkması ilham tabi o kalıplar ilham yani yoksa ilmi kendinin var ama e, ne diyor Muharrem'den dahi gün on geceydi gönülde dert bir dediler gel aziz hakka gidelim sene bin iki yüz yetmiş idi Muharrem'den dahi gün on geceydi gönülde dert bir idi dediler gel aziz hakka gidelim Cema cemali ba kemalesim. Yani gel Mevla'nın tecellisine mazar olacaksın. Yani işte bu risale-i kutsi'yi 12 kişilik veyahut 10 kişilik bir heyet geldi. Manevi heyet evliya Allah'tan dediler böyle bir risale yaz. E dedim ben yan yavi ettim fıkhanı. Dedim ki ben yan Yani fikan ettim yani başladım bağırma diyor. Şiirle bilmem şiir efsah lisan. Yani şiir bilmem. Çok fasih lisan bilmem ben. Nereden hem e, itikattan amelden, tarikattan, tasavvuftan bahsedecek, Risale yazacağım. Hem de düz yazmayacağım da şiirle yazacağım. Yani ben yapamam, yapamam dedim. E dediler ki, murad ancak muradullah dediler. Hatadan hafifzader Allah dediler. Seni Allah hatadan koruyacak. Allah'ın muradı neyse o olacak. Sen başla e, al kağıdı kalem eline yani ilerisi gelecek dediler. Ve risale ya böyle yazıldı. O Risale-i çok ilimler var ama Efendi Hazretlerimiz onun sohbetlerinde şerh etti. İki cilt kadar da e, kitap oldu o sohbetler Risale-i ile ilgili. E, genel vazlarda var içinde tabi. Sohbet akışıyla. Sohbet çünkü özel bir oturup şerh yazmadı. Ama sohbet akışında onu çözecek manalar beyan etti. Orada ne diyor mesela bir beytinde? Rivayettir zeburdan fe'atekidni. Enel matlubu fatlubni tecidni. Ve intatlub siva ilem tecidni. Enel rahmanu fatlubni tecidni. Siva'dan kıl firar Hakk'a gidelim. Cemali i seyredelim. Yani Zebur kitabında rivayettir ki allah Teala buyuruyor ki sen kulun bana inan, ben varım. Aranacak ancak benim, beni ara beni bulacaksın. Benden gayrini ararsan beni bulamazsın. Rahman, anandan babandan çok acıyan benim, beni ara beni bulacaksın. Yani Allah'ın gayrinden kaçalım, yani gönlümüzü boşaltalım ki sadece Allah'a bağlanalım ki Mevla'ya gidelim, vasul olalım. Manasında beyitler var. Şimdi o beyitleri senelerdir biz okuruz, çocukluğumuzdan beri dinlemişiz, etmişiz. Fakat o tabi Zebur kitabında daha neler var? Zebur kitabı iki satır değil tabi ki. <gülüyor> Davud'a Zebur abi. Davuda zebur verdik. Şimdi e, geçenlerde bir kitap basıldı çabuk, Çok eski kitap. Hemen hemen 900 senelik. Çünkü İbnül Cevzi, Cemalüttin işte Abdurrahman, Ebu'l Ferac İbnül Cevzi. Bu İbnül Cevzi'ye değil. Bu İbnül Kayyım'ı Cevzi'ye başka. O, İbnül Cevzi'ye o. O İbn-i talebesi. Onun mezhebini yaydı falan. Onu tavsiye etmeyiz. Ama bu İbnül Cevzi bu Abdurrahman Abdurrahman İbnül Cevzi yani Abdülkadir Geylanit dönemi zaten beraberde oldukları var. İlimde zirve tefsirde, hadiste, fıkıhta her şeyde yani e, hadiste de çok e, Kitabül mevzuat, uydurma hadisler ve rivayetler hakkındaki en büyük kitabı o yazmış. Hadiste de e, büyük muaddesler. İbnül Cevzi'nin El Mecalis isimli eseri basıldı. O eserde ben tüm bütün kitaplar koli koli incelerken, bakıyorum hepsine, bakarken Allah Allah! Bir de ne göreyim? Diyor ki Zebur kitabında bir sure var. Bu sure, esasen Zebur kitabı hangi lügat üzere inmiş? Süryanice. Arapça değil. Kur'an'dan başka kitaplarda Arapça yok. Ama mana tabi mana manadır. Şimdi Süryanice indirilmiş. Fakat bu sure Kur'an-ı Kerim'deki hangi sureye tekabül ediyor yani benziyor? Er-Rahman suresine. Yani febe i yâ lâ nasıl tekrarlanıyor ya bunda da işte fatlub ni te fatlub ni o febe i yâ yerine devamlı tekrarlanmış. Allah Allah, bunu Süryanice'den Arapçaya kim çevirdi acaba? Çünkü ben de merak ettim. Buyuruyor ki, bu sure-i azime, yani bu büyük sure, nüzül itibariyle Süryani lukat üzereydi, Abdullah bin Ömer, sahabeden, Hz. Ömer Efendimiz'in oğlu, büyük sahabi, fakih ümmetin fakihi, Arapça nazım haline getirdi. Bu sure Kur'an-ı şandaki Rahman suresi gibidir. Şimdi, Hangi fakir bunu okumaya devam ettiyse Allah Teala ona mutlaka yardım etmiştir. İbn Abbas radıyallahu anhu'dan nakledildiğine göre kendisinde birçok faydalar bulunmaktadır. Bu böyle tecrübe edilmiştir. Hele bir de manaları düşüne düşüne okursa var ya. Davud aleyhisselama dünya sıkıntılarından bir musibet isabet ettiğinde peygamber de olsan imtihandasın. Dünyada bir bela geliyor, hastalık geliyor. Ee, çocuğuna geliyor, ailene geliyor, maddim işlerine geliyor, dünyalığına geliyor. Falan. Hemen bu sureyi okurmuş. Sonra secdeye var. Yani hacet secdesi. allahu u Teala'dan niyazda bulunurmuş. Bu sureyi cellerinde hürmetine, bereketine tabi bu sureyi okurken düşünülen manalar çok önemli. Çünkü zaten o manaları bildiğim zaman tercüme yaptım. Kaç beytonu da saydık mı ya? Bir şeyi saymaz ki. Çok var. <gülüyor> Fazla. Şimdi bunların hepsinin tercümesi, Arapçayı da koydum. Tercümesini de koydum. Şimdi bu manaları düşündüğün zaman zaten ondan sonra yaptığın de senin kafa, kalp otomatikman Allah Teala ile irtibatı kurmuş oluyor. Çünkü ben öyle Allah'ım ki, ben öyle Allah'ım ki, ben öyle Allah'ım ki sıfatlarını saydı kurban olduğum. E beni ara beni bulursun buyurduğu noktada sen de aradığını bulacaksın. Çünkü Mevla Emre diyor, ara beni. Beni bulacaksın. Şimdi İbn Abbas Hazretleri buyuruyor ki Zebur kitabında bir sure vardır ki onda bulunan surelerin en faziletlisidir. Her kim onu okursa Allah Teala onu insanların fevkinde bir mertebeye yükseltir. Şimdi bizim şimdi Eski bir kitap çıksa, Zebur kitabı, ondan bir şey alıp size aktarma hakkımız var mı benim? Yok. Tevrat'tan incilden bir şey bulup aktarma hakkım var benim? Yok. Ama sahabe-i kiram gibi, Abdullah bin Ömer gibi, bin Abbas gibi manaya vakıf olan bütün ilimlere vakıf olan insanlar, tabi orada Zebur zaten vaaz kitabıdır. Zebur'da tahrif, şey olmadı ama Zebur elde yok şu an. Yani tahrifata uğrayan nereler? Hükümler. Çünkü Allah, ben varım, ahiret var, cennet, cehennem var onu kim, papaz niye uğrasın değiştirme? Çünkü dünyada işi bozan bir şey değil. Onlar dünya düzenini kurmuşlar, onu bozanı değiştirdiler zaten. Onun için tahrifat haberlerde ve hükümlerde oldu. Tahrifat e, mevizelerde, kıssalarda olmadı ki. O çünkü onlara dokunmayan e, taraf kalsın. Ne uğraşacak ona mesai harcayacak. Bir de kitabının bir değiştirilmeyen tarafı da olsun tabii. on da işine gelir. Onu Sonra pazarlaması için. Dolayısıyla e, ben bu Bekir Sifil'e yaptığım bir ettiyede de dedim ki o el-sünnettir. Bak yine söylüyorum el-sünnettir falan ama hani orada dedim ya burada İncil'den bir alıntı yapmış bu yazıda. E, ama benim orada çünkü neden e, İsa Aleyhisselam yazın doğduğuna delil almış. E, yazın doğduğu meselesi bir ilmi meseledir. Tamam yazın doğmuş, kışın doğmuş. Çok önemli, imani bir mesele değil. Ama e, burada peşinde de İsa'nın Rab olduğuna dair olan, yani tahrif edilmiş bir ayet olduğu belli. Ama sen yazın olduğunu anlıyorsan üstünden o ayrı bir şey. Ama altında da Rab olduğu kelimesi geçene alıp da altına da bilmem lukra, metta neyse kaynak veriyorsun ama hemen altına demen lazım ki haşa İsa Rab olamaz. Ben şu kısmından yaz olduğuna dair delil aldım ama böyle Rab'dır Mabdir lafı kesinlikle tarife uğradığını siz de anlıyorsunuz ey okurlarım. Onu demediğinden ben dedim ki bu milletin hepsi bu gazeteyi okuyor, buradaki yazıyı okursa sen bunun altına bunu eklemeyden İsa'nın Rabbini konuşursan haşa, bunu tarif edildiğini demezsen sıkıntı olur o cevendi de demek istedim, anladın. Yoksa ben e, mesela e, Risale-i Kusya'da zeburdan rivaat var. E, i̇mam Gazali İhya dolu, bütün Evliyan-ı Lemanı kitaplarında, Tevrat'ta allah Teala buyurdu ki neden? Vaazlarla ilgili konularda ama yine de ben alabilir miyim? Ben alamam. Çünkü benim ilmiğim ona yetmez. Mevize de olsa yetmez. Çünkü neresi tarif edilmişi ben seçecek güçte değilim İlmim ona yetmez. Ama Hucüteül İslam olursun imamu gazali. O ayrı bir şey. Biz ancak ne yapabiliriz? Bizim geçmiş büyüklerimizin ulemamızın kitaplarında geçeni alabiliriz. Yani İbnül Cevzi gibi alameyi can. Uydurma rivayetlerin kitabını yazmış adam geldi. Yani. Onun aldığı bir nakilse. O da Abdullah bin Ömer ve İbn Abbas'tan bunu getiriyorsa. E burada benim bir şeyim yok. Ben rahatım, elim kolum rahat. Bak hareket edebiliyorum. Ama şimdi buradan Tevrat'ı ben açıp oradan şimdiki Tevratlardan bir şey çıkartmaya kalkarsam ben sıkıntı. Velev ki Allah bir desin. Ben onu ayet alıp da onu nakletmeme ne gerek var? Kur'an'da da Allah bir diyor zaten. Ama Allah Teala'nın indirdiği kitaplarda, ayetlerinde efendim vazlar var. Nasihatler var. Bu nasihatlerden istifade edilebilir. Efendim sallallahu de naklederdi eski peygamberlerin sözlerini beyan ediyor hadis şerifler de mesela. İdealem tefess te hafslanmaşit utanmazsan istediğini yap. Bu diyor eski nübüvvet kelamıdır. E bu nakiller yapılabilir ama mühim olan nakli yapanın bu işte seçici olması ve ehil olması. Ben kitabın kaynağını vermişim. Sahabe-i kiram naklediyor. İbn Abbas Hazretleri diyor ki bu sure surelerin en ya burada. Her kim onu okursa Allah Teala onu insanların fevkinde bir mertebeye yükseltir. Kendisini allah Teala'nın dünyada ve ahirette razı olduğu kullarından eyler. Köleyse onu azat eder. Günahkarsa onu mağfiret eder. Hastaysa hastalığın var oku. Ara beni beni bulursun. Şifamı bulursun diyor yani. Hastaysa şifaya eder. Kanserim, manserim, doktorlar iki ay kaldı falan. Bırak o işleri. Ara beni bulursun diyor sen. Bıraksın doktor ne demiş yahu. İtikat et. İrtimâd et. Bir sultandan korkar haldeyse, yani sultan derken, güçlüden yani elinde güç olan, sultan olur, eşkıya olur, efendim mafya olur, herkesin bir kendine göre alanı var, korktuğu bir sahası var. Allah-u Teala onu emin kılar. Yani korktuğu şeyden onu rahatlatır. Bir hacet istiyorsa, yani muradın ne? Evlenmek istiyorum, iş istiyorum, zenginlik istiyorum, muhtaç olmaktan kurtulmak istiyorum, vesaire, vesaire. Allah Teala onu göz açıp bak şimdi. Bunu İbn Abbas söylüyor. Göz açıp kapayacak zamandan daha çabuk bir şekilde ihsan eder. Daha ben de tümünü okumadım. Yazdım, ettim, tercüme ettim de hani böyle bir bir hacet için okuyamadım daha. Bir hacet için okuyamadım. Benim de çok çok hacetlerim var yani. Ne kadar okumam lazım? Çok. Evet. Ya gözünü kırpmadan hoş olur diyor. Ama çok büyük fazla şeyler var ya Mevla'nın mesafatlar var ya. Ben bu muazzam ve mübettel sureyi İbn Abbas diyor. Fakirken okudum, Allah Teala beni zengin etti. Korku içindeyken okudum, Allah Teala beni korktan emin etti. Allah Teala'dan dünya ile ilgili ne istediysem, dünya ile ilgili maddi maddi e kimden isteyeceğiz arkadaş? Tabi Allah'tan isteyeceğiz. Gidip dilencilik yapacak halimiz yok. Ne istediysem onlara sahip oldum. Bu sureyi celileyi cemile. 84 2. sayfede, dergide başlıyor. Ben dedimse bu <gülüyor> dergi değil. Kitap da değil. Kaç kitaba bedeldir. Her sayısı ama. 84'te başlıyor. 92'de bitiyor. Ama tabii tercümesiyle. Ama sen tabii ben her beytin tercümesini hemen altına koymadım. Arapçayı bir gittim, şu okuyana kolaylık olsun. Türkçeyi bir gittim. Ama sen onun manası ne diye? Sen bilirsin artık. Bilmiyorum onu manayı da bak ona göre toptan bir manayla tefekküre dal. Veya burada resmini çek buradan. Oradan onu okursun. Arapçadan da tercümesine bakarsın. Evet. Ve bu kadar fazilete nail olursun. Evet. Mesela ben size okuyayım birkaç beyt. Bismillahirrahmanirrahim. Tebâreke men fi fî ulâhu yekûlûni abdîhî fătlubni tecidni enel cebbâru khallâkul أنا المنان فاطلبني تجدني أنا الحنان رازق كل حي أنا القهار فاطلبني تجدني أنا الرب الخبير بأمر عبدي أنا المعروف فاطلبني تجدني أنا الله الغفور لكل ذنب أنا الفتاح فاطلبني تجدني أنا الهادي البديع ليس مثلي لرفع الهم فاطلبني تجدني Böyle gidiyor. He? Bayağı bir beyt var. Sayfa hesabı yaparsam çıkarım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 21. Efendim, 3 kere 21 yaptığın zaman ne etti? 63 etti. 63'e ilaveten burada 4 daha var. He? 67 mi? 67. 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 beyit. Ezberlenir, güzel olur, okunur. İnşallah ben seslendiririm, okurum. Şimdi hepsini okumak için zaman şahit değildir. Ama yüceliğinde mübarek olan, münezzeh olan Allah. Allah'ın hayrı ne kadar çoktur? Kuluna ne buyuruyor? Beni ara beni bulursun. Ben istediğimi zorla da olsa yaptırma gücüne sahip olan Cebbar Teala'yım. Bütün kainatı yoktan yaratanım. Ben sonsuz lütufla ihsanlarda bulunalım. Beni ara beni bulursun. Her canlıyı rızıklandıran kulun anasından babasından çok acıyan Hannan Teala benim. Ama zalimleri zorbaları kahreden ezici güce sahip olan Kahhar Teala da benim. Beni ara beni bulursun. Kulumun her işinden son derece haberdar olan Rabbi Habir benim. İyilikle tanınmış Maruf benim. Beni ara beni bulursun. Bütün günahları bağışlayan, gafur olan Allah benim. Bütün kitli kapıları açan, ne sıkıntı varsa. Fettah Teala benim. Beni ara beni bulursun. Ben eşsiz yaradan, kulunu hidayete erdiren benim. Derdi açmak için, sıkıntıyı ortadan kaldırmak için mislim yoktur. Kimse benim gibi dert açamaz diyor. Sıkıntın mı var? Mislim yoktur. Bu işte bana benzeyen yoktur. Ben açarım derdi. Beni ara beni bulsun. Bol burca mükafatlar, lütuflar insanlar, maddi manevi veren benim, mutayı benim ve hak benim. Yani karşılıksız hibesi çok olan. Beni ara beni bulursun. Evet, evet, evet, evet. Böyle devam ediyor. Şeyde yani dünyevi nimetler hakkında, Ukravy nimetler hakkında şu şuraya bak mesela. İzel muzdarru kale ela terani nazartu ileyi fatlubni tecittni tarda kalmış sıkışan derse ki ey kurban olduğum Allah beni görmüyor musun başıma gelir görmüyor musun hemen ona nazar ederim tecelli ederim beni ara beni bulusun iza abdi asani ile mi ecittni seri al'exi fatlubni tecittni kulun bana isyan etse hemen bela ver vermiş vaziyette beni onu kuvvetli yakalayan çabuk yakalayan olarak bulmaz mühlet verici olarak bulur beni ara beni bulusun فَاِنْ هُوَ تَعْبَ تُبْتُ عَلَيْهِ وَاِنِّي اَنَتْ تَوَّابُ فَطْلُفْنِي Ama mület veririm, bir tevbe etse hemen tevbesini kabul ederim. Çünkü tevvab teâlâ benim. Beni ara, beni bulursun. اَتَزْكُرُوا e leyleten nadey دَيْتَ Ey kulum! Herkes kendine hesap etsin. Bir gece sıkışmıştın, bir gece dara düşmüştün, bir gece kalkmıştın, bana seslenmiştin, gizli seslenmiştin, hanımın da duymuyordu Anam baban da duymuyordu. Çocuğun yan odada yatıyordu. Kimsenin haberi yoktu. Gizli bir nida yapmıştım bana. Hatırlıyorsun o geceyi, değil mi diyor? Hey kurban oldum Var mı öyle geceniz? Benim var. <gülüyor> Sizin de vardır herhalde canım. Hiç mi Allah demediniz gece kalkıp? Ya bir geceyi hatırlıyor musun diyor? Gizli bir nida yapmıştın. Etezkuru leyleten nadey tesra. Elem esmake fetlubni tecittni. Duymamış mıydım seni o zaman? Kabul etmemiş miydim? Vallahi ya Rabbi kaç gece ben sana gizli yalvarmıştım. Kimse bilmiyor ben ne istemiştim, ne sıkışmıştım. Sen beni duymuştun ya Rabbi ve çözdün sen benim o sıkıntımı ya Rabbi. Ben şahidim. Kendimden biliyorum. Kabul etti Allah'ım beni. Ne işler oldu başıma? Beni ara beni bulursun. Ve la yuncike ya abdî sivâi minennî râni tecidnî Muazzam bir şey ya. Bir iman coşturuyor, bir itikat kuvvetlendiriyor, bir Allah'a itimat telkin ediyor. Yani hakikaten ondan sonra bir hacet secdesi yaparsan işi bitirirsin. Müslüman ya kanaat yoktan var eden. Rabbimiz tebarak ve teala. Şeyi bakıyorum da siz diyorsunuz ki şimdi şey nerede? En el bu da var. Yani o e, şeyin Risale-i Kusse'de geçen biraz mana farkıyla çünkü tercümler e, farklı olabileceğini düşünüyorum her yerde aynı şekilde tercüme edilmemiş olabilmek kelime olarak fatiketni enel mâtlu bu fatlu nitejidni ne <gülüyor> ha yok olur mu 84'te başlıyorsun Türkçe usulü gidiyor çünkü baskı Türkçe olduğu için yani seksen başlıyor. Bismillah başı belli daha. Oradan sonra ee mübarek deniz bitti mi ne yapacaksın? Toslayacak halin yok. Seksen Hasan sağa doğru seksen hiçbir şey yok. <gülüyor> yani mecburen e, Türkçe usulü gidiyoruz. Yani baskıdan dolayı. 84'te başlayınca bu tarafa gidiyor deniz daha. Buradan deniz bitti. Ha yok hepsi yana da e mübarek tebâreke men teâlâ fî ya ni fatlup Yani hepsinin karşısı. Bir, iki, üç, dört öyle gidiyor. Ben tabii kaç dedik yediş? Kaç bulduk? 78 sekiz de bu yediş sekizi ikiye çarp. Bir mısra yani şey olarak ben 78 sekiz tane beyit var. Her beyitte iki mısra. Yani her beyitte iki mısra. Anladın? 13'ün 78 sekiz tek satırından değil 78 sekiz. Beyit olarak 78 sekiz. Beyit demek iki mısra en az olacak ki. Bir beyt olacak. Böylece Allahu Teala ve Tekaddes Hazretleri kendisini e, gerçek manada arayanlardan eylesin, bulanlardan eylesin ve bu mübarek e, Zebur-u Şerif'in ayetleriyle Rabbine yönelenlerden eylesin ve aradığını mutlaka maksuduna nail olanlardan eylesin. Evet. Ene'r Rabbu'l-lezi la rabbe gayri ekulu li'abdı fettebni dedin. Ve enta tlub sivayi lem Mesela bu Sel Kusey'den olan beytin bir, bir mısrası buradan mesela. Böyle tabii bilmiyorduk. Toplan efendiler okurdu bazı da. E, o beyitleri de okurdu. En Rabbu'l-lezi yahşâ azabi cemi'u'l-halku. Bunu okurdu mesela buradan olduğunu bilmezdik. Ben öyle bir Rabb'im ki bütün mahlukat azabımdan korkuyor. Sen beni ara beni bulus. Ne demek? Belanı ama beni ara. Herkes azabımdan korkuyor ama azabıma düşmek için de çabalıyor. E sen de benim rahmetimi isted. Mağfiretimi ara, beni ara, beni bulursun. Ben seni azab etmek için yaratmadım ki. Seni rahmet etmek için yarattım. Sana acımak için yarattım. Evet Allah Teala amele muvaffak eylesin. Muhteşem bir hazine, define, yani ben de yeni rastladım ve size hizmet olsun diye Başka şeylerleri doldurabiliriz yani. Ama bir ilim olsun. E tercümeye gayret ettik. Özen gösterdik. Harekelemesi çok zor. İbarelerinde bazı hakikaten zor çözülen yerler var. Allah lütfetti, kerem etti. Bayağı kafa yoruyoruz tabii bunlara. Tercümesini doğru yapalım. Allah'ımızın kelamıdır. Yani şimdi bunu yanlış mana verirsin Allah muhafaza. Çok böyle titizlikle hazırlamışızdır. Sizlerin hizmetine sunmuşuzdur. Allah Teala hazretleri istifadenize azim eylesin. Şimdi efendim Tabii çok şehitlerimiz oldu. Bizim de e, sohbetlerde olmadığından e, tabii biz okuyoruz, acıyoruz, üzülüyoruz, uykudan kesiliyoruz, iştahtan kesiliyoruz, devamlı haberler peş peşe hala da bilmiyoruz. Biz burada konuşurken bile neler oluyor memlekette. Çünkü e, gün geçmiyor ki bir şehit haberi e, almamız olalım. Ama tabii ki Allah Teala bunu Ben sizden şehitler de almak istiyorum. Tabii ki biz Şehit olalım diye tedbiri elden bırakmayacağız. Mesela niye çelik yelek giydirilmiyor Polis Biz mesela buna çok üzülüyoruz. Devamlı bir haberde bakıyoruz. Ya göğsünden kur ya bir çelik yeleği niye yok? Bu memlekette bu kadar vergi toplanıyor. Bu ne iştir arkadaş? Bunlar bu sahada çalışıyorlar yani. Eleği doğuduk neydi o da? Hepsi İstanbul'da güleydi oya döndü zaten. Her yer barut olmuş. Eceğim bir adam başım çelik yelek vereceğim kardeş. E çelik yelekleri olmamasına üzülüyoruz. Efendim askerde yine öyle e, ehil olmayan yani acevi olan veya da bu şey çok iyi bilmeyenlerin gönderilmesine üzülüyoruz. Vesaire vesaire. Geçen dediler subay mı bilmem ne? E, bir profesör söylüyordu yani haberlerde. E, silah alması, kendini koruma silahı özelde yani silah alması paraylaymış. Ya adam çarşıya gidiyor kafasına sıkıyor. Kalleş şerefsiz namussuzlar. Ermeni dölleri. Ermeniler de kabul etmiyor. Bunlar da gerçi. Böyle kalleş adam. Adam kendine silah alması için koruma silahı parayla alıyormuş. Ya, koca devletiz ya. Adam e, orada subaylık yapıyor, ne yapıyor çıkınca ha, çarşıda vuruluyor yani bu silah. Nereden para bulacak ya? Gelmiş Amasya'dan, Manisa'dan, şuradan buradan. Köylünün çocuğu yani bu bu silah para nereden bulacak ya? Versene buna bedava kendini koruma silahı. Böyle meseleler var yani. Nereyi destek bir sorun. Nereyi karıştırsak? Yani ama sen Allah senden şehitler almak istiyorum buyurduğu zaman sen de şehit olayım diye vur göğsüme diye böyle hareket yapmayacaksın ki o da intihar olur. O da Haram. Tedbirini alacaksın ama kader neyse tecelli edecek. O ayrı bir şey. Kuzhur <gülüyor> hicrakum ey inananlar tedbirinizi alın ayet. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem niye mifer giyiyordu ya? Ölmeyeceğini bildiği halde yani e, Kur'an tamamlanmadan, din tamamlanmadan Allah garanti verdiği halde mifer niye giyiyordu? Zır niye giyiyordu arkadaş? Sen hangi kafatası? Ne mantıksın ya? Bunlar yanlış şeyler. Askeri polisi devletin son sistem. Silahından, çelik yeleğinin en kalitelisinden, en güvenlisinden o da bir de günü geçmiş çelik yelekler var. Efendim, <gülüyor> 20 sene evvelki ucuz olsun diye. Ama işe yaramıyor. Herif kurşunu deşiyor orada. Kalitesi var bunun. 3-5 senede bir yenilenen teknolojisi var. Hem ağırlığı azalıyor. Adam koşamıyor yakalayacak keşke ya. öyle bir çelik yelek var adamı 10 kilo ağırlattı ama şimdi daha ucuzu çıktı ama daha şey daha pahalısı çıktı ama daha hafif ama daha çok kurşun geçirtmiyor mesela yani ben mi anlatacağım arkadaş ya iyi geleyim ben anlatayım ya beni yarın ya onu da ben anlatırım ya kusura bakmayın ya bu nasıl bir haberler arkadaş ya bıktık ya bu kadar insan ölüyor ya yani bu devlet bu kadar vergi topluyor. Bu devletin bu kadar bütçesi var askere ayırmış. Emniyete ayırmış. Çelik yelek esirgenir mi adamdan ya? Ben üzülüyorum. Doğru bildiğimi de doğru konuşuyorum. Ben asker polis şehit olmasın diye, yaralanmasın diye konuşuyorum ben. Ne derdim var? Bana ne ya? Ben emniyet müdürü yapsam bana ne ya? İşim mi bitmiş? Ben ehli değilim ki o işin Ama açıklar görüyorum yani. Ben de biraz tahlilci olarak bu kadar senedir biraz haber haber takip eden biri olarak, okuyan biri olarak çok boşluk görüyor. Bu iyi bir şey değil. Yani yazıktır bu milletin evladına. Kolay mı yetişiyor bu çoluk çocuk? Yani o ağlamalar, o sızlama, o feryatlar bizi perişan etti ya. Her gün yani insanlar. Şimdi şehit polislerimiz Feyyaz Yumuşak, İsa İpek, Mehmet Uyar, Muhammed Fatih, Sivri Okan, Acar, Serdar, Kazar, Tansu Aydın, yedi isim gelmiş. E ben tabi takip edemem isimler aklıma kalmaz ama e, Allah Teala bu sayının artmasından muhafaza eylesin. Amin. Ama bu kardeşlerimiz Allah'ımız şehit olmalarını dilemiş ki bu kolay bir makam da değildir. Herkese de nasip olmaz. Hakikaten imanı, şeyi, niyeti falan halis olması lazım. Salih insan olması lazım. Yani bu herkese de nasip olacak bir şey değil. Bu kardeşlerimizin mutlaka da bir iyilikleri var ki iyi niyetleri var ki Allah bunlara nasip etmiş. Onu da tabi e, tebrik edilecek makama erdiler. E onların ruhu için buyurun. Eşhedü en la illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasuluhu. La ilahe illallah. Muhammedur Resulullah. Fi kulli lamhatin min nefsin adadama wa sha'ru 'ilmullah. Allah, Allah, Allah. Ana biz aciz fakirleriz ama onlar bizden hediye bekler. Vatanımıza hizmet uğrunda şehit oldular. Bizim üzerimizde hakları var. Sen bu şahadetler ki göklerden yerlerden ağır tonaj bakımından manevi e, vezni ağır olan şahadetler bu kelime-i tevhid ki senin ilmindekiler adedince yani hesap makineleri ve rakamlar biter bunun sevabı bitmez. Çünkü ilmindekiler adedince seni tevhid ediyoruz, birliğine şahitlik ediyoruz, ettik. Bunlardan has olan ecrü-mesi buhat ki gökler yerlerden ağır gelecektir buyuruyor Habibin sallallahu teala aleyhi ve sellem. Bu kardeşlerimizin Ervâhin dayyibelerine hediye eyledik. Şu saatte ihsal eyle Ya Rabbi. Kabirlerinde onları ferah nâk eyle Ya Rabbi. Huzura gark ile Ya Rabbi. Etraflarındakilere de hediyelerinden dağıtacak miktarda onlara bolluk verip mahşer sabahına kadar azap gösterme Ya Rabbel Alemin. Evet, askerlerimizden Subay Arslan Kulaksız, Subay İbrahim Tanrı verdiği As Subay İsmail Yavuz, As Subay Yalçınnane, As Subay Ziya Sarpkaya, Uzman Çavuş Mehmet Acar, Uzman Çavuş Mehmet Koçak, 10 başı Hamza Yıldırım, Er Abdülhalik Araz, Er Abdülkadir Pektaşson, Er Barış Akkabak, Er Ömer Kaan Kandemir. Ee, bu, bu bunlar kaç oldu kendi aralarında? Yani tümü 19'a ermiş. Yani bu nasıl bir şeydir arkadaş ya? 10 günde 12'den günde, 19'a çıktı. Günü günlükten iki taneye düşecek. Nerede kaldı? Yani bu kıymetli erler, subaylar Efendim Allah indinde rütbe yok yani sen yüzbaşı, binbaşı, başkomutan, genelkurma başkanı ile er aynı Allah indinde. Çünkü mesele niyettir, mesele ihlastır. Mesele Allah rızası için, vatan için, din için, iman için, namus için Efendim, bu vatanı beklemek, serhat boylarında nöbet tutmak gibi büyük vazifeler tabi bunlar. O noktadalar şu anda çünkü içeri doğru geliyorlar. Adamlar aşıp basıp vilayetleri işgal edecekler. Bunlar orada durdurma uğraşıyorlar. Ne yapsınlar? Allah Teala güçlerini artırsın askerimize, polisimize yardım eylesin. Askeriyemize çok kuvvet ihsan eylesin. Yeni gelen kadroya, yeni tayin edilen eee Allah Teala çok başarılar, muvaffakiyetler. Terörle mücadelede çok başa üstün başarılar ihsan eleyip Allah Teala bunların zamanında, bunların döneminde şu PKK'nın sonunu getirsin Allah Teala. Bu kanı durdursun Allah Teala. Bu komutanlarımıza da Allah ilham eylesin. Neler yapacaklarını feraset ve şuurunu il kalplerine ilka eylesin. Büyüktür Allah'ım. Bir komutan çıkar, Allah ona bir projeler öğretir, Allah onun aklına bir fikir getirir, Allah Teala bitirmek istediği zaman da bir sebep yaratır, bu hainlerin göllerini kurutur Allah Teala. Allah Kadir, Ya Rabbi bu kadar şehit kanının hürmetine istiyoruz, bu kadar ağlayan anneler, babalar, Ya Rabbi onların acıları hürmetine istiyoruz. Allah'ım bu vatanda namaz kılınıyor, ezan okunuyor. Bu hain zındıklar, Marxist, Deniz, Komünist zihniyetli, dinsiz kitapsızlar, Bunlar oraları ele geçirip işgal etmek istiyorlar, senin adını söndürmek istiyorlar, ezanlarını durdurmak istiyorlar, Namaz, camilerini kapatmak istiyorlar, bunlar ya Rabbi, dinsiz imansı adamlar, bunlar senin kitabına inanmıyorlar ya Rabbi. bizim askerimiz Müslümandır ya Rabbi, bizim askeriyemiz Peygamber Ocağıdır ya Rabbel Alemin, kurban olduğum atalarımız, ecdadımız, Fatihler, Yavuzlar hürmetine, ya Rabbi kurban olduğum sen bu terörü bitir ya Rabbel alemi. Komundanlarımıza, askerimize, polisimize yardım eyle ya Rabbi! Amin. Muvaffak eyle ya Rabbi! Mansur eyle ya Rabbi! Muzaffer eyle ya Rabbi! Adasın adamızı! Maglub eyle ya Rabbi! Maghur eyle ya Rabbi! Amin! Allah'ımız salli aleyhi Muhammed ve alâ ve Cuma gecesi hürmetine kabul eyle ya Rabbel alemin! Bu erlerimizin, subaylarımızın Ya Rabbi Ervah-ı Tayyibelerine hediye olmak üzere Seni zikretmek üzere buyurun! Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasuluh la ilahe illallah Muhammedur rasulullah fikulli lemhetin ve nefesin adede mâ mes'ahü ilmullah Allah Allah Allah Ya Rabbi sen bu hediyelerimizi kabul eyle. Aman. Hepsinden hasıl olan gökler yerlerden ağır. Cevapları mükafatlar. Ecru-yu mes'ubatı burada isimleri zikredilen askerlerimizin ruhlarına hediye eledik, vasıl eyle yarım. Ruhaniyetlerini bu saatte haberdar eyle yarım. Geride bıraktıkları anne babalarına, eşlerine, çocuklarına sabrı cemil, ecri cezil. Uzun ömürlerle, salih amellerle yaşamayı nasip eyle ya Onlara da iman ile ölmek, hüsnü katime ile çene kapayıp ahirette şehitler mertebesinde Onlara kavuşmak nasip eyle ya Rabbi. Sen fazlükereminle ya Rabbel alemin ve ya hayran nasirin ve ya hayran Fatihin. Madem ki bu vatan uğrunda senin rızan için askerlik yaparken bu hizmetlerinde şehit olmayı sen onlara nasip ettin. Ya Rabbi kabirde de mahşerde de sıratta da mizanda da her türlü işlerini asan eyle ya Rabbi. Hiç onlara ahirette de mahşerde de, sıkıntı çektirmeden cennetlerine ithale eyle ya Rabbi alemin. Allahümme amin ya arhamen rahimin. Şimdi yine çok üzücü bir olay oldu. Ee, birkaç hoca efendi kardeşimizin oğlu, bir hoca efendinin oğlu, bir hoca efendinin kendisi, iki talebesi denizde boğuldular ve şehit oldular. Geçen hafta yine bu da bizi çok üzdü. Cemal Sevim Hocaefendi kardeşimiz, Ondosu Muhammed Said talebesi, Hasan İnanç talebesi, İnanç talebesi bunlar birisi komadaydı Şimdi o da şehit olmuş. El harikü şehidün yangında ölen şehittir. El-gariku şehidun, boğulup ölen şehittir. Ee, El-mehtum şehidun, göçük altında ölen şehittir. Tabi Müslümansa, tabi namazı eli falan, bunlar ayrı şeyler. Ee, yani biz zaten genel manada halkımızı Müslüman olduğu ama tanıdığımız insan olsa zaten, e, namazlı, abdestli, Kur'anlı, zikirli, zaten bir kısmı bulu ermemiş, e, yeni bulu ermiş, yani günah yapmak istese yapacak fırsat bile <gülüyor> bulamamış e, durumda, tertemiz yavrularımızdı yani. Dolayısıyla şehittir. E siz bakmayın onlar inkar ettiler orada da. Ne kolay dediler o İslamoğlu okuyan. okuyan. Yok boğulan şehitmiş. Yok yanan şehitmiş. Yahu sen Allah adına ahkam kesmiyor. Ya Allah adına ben ahkam kesebilir mi? Ben kimim ya? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu bunu. Hadis-i şerif. Kitaplarda kaynağı var. İmam Suyuti'nin bu risalesi var. Birçok alimin risalesi var. Şehitler kime diyorsunuz? Sordu. Dediler harpte ölenler. O zaman siz benim ümmetimin şehitlerinin sayısını çok az attınız. İzenle şu ödev ümmeti İzen şu kalıyor. O zaman ümmetimin ne kadar az şehidi var buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem. Ya Resulallah biz harpte öleni biliyoruz, Başka bir şey bilmiyoruz. Buyurdu işte bunları saydı. El Mebdu'nun şehidün sürgün isalden, karın hastalığından, mideyle karınla ilgili hastalıklardan ölen şehittir. E burada dolu mesele var. E sen şimdi kainatın efendisi Allah'ın bildirdiğini gizleyecek mi? Ben Allah adına ne ayakçamı keseceğim sen? Kesinlikle Müslüman, yani el-i sünnet namazında abdestinde bir Müslüman, tabi günahsız kulu olmaz. Eğer şehit olmak için günahsızlığı şart koşarsak, zaten o zaman şehit hiç olmaz. Peygamberden başka şehit yok o zaman çünkü peygamber günahsız. Böyle saçma sapan şeyler öne süremeyiz. Ama Müslüman el-i sünnet, yani namazında abdestinde diyoruz buna genel mana, yani genel ama bir türlü kusur olur, küsur olur, e, günahı olur, herkesin olur. Ama bu gibi şeyler ona şehitlik kazandırır. Ee, Mehmet Türk Hoca Efendi benim de Rize'den arkadaşım. Beraber okuduk 79-80'le. Senelerinde oradaydım. O da oradaydı. Benim olduğum süren tamam e, Mehmet Türk Hoca'nın. 15 sene çocuğu olmamış. Efendim. Kardeşin çocuğunu büyütmüş. 15 sene üzerine çocuğu olmuş. Mahmut Ali Türk yavrumuz. 15 sene üzerine Allah çocuk veriyor. O çocuk da 14 yaşına geldi. 8 yaştan beri oruç tutuyor. Hafızlığı bitirmiş. Tarikat dersi almış. Ve de maiyet dersine çıkmış dersi. Maiyet Allah'la beraberlik. Tam dersinde Allah'la beraber olmuş. Ve bu da birkaç gün kayıp oldu. Sonra bu bulundu, boğuldu. Şehit oldu. E öyle üzüldüm yani. Allah paşa vermesin. Evlat acısı görmedik ama hakikaten çok zor diyorlar. Yani ama mühim olan innemez sabrı önünde sadmetin. Sabır ne zaman aranır? Bela iktar bey indirdiği anda sabır aranır. Şimdi e, beni telefonla görüştürdüler. E, mübarek yani az da beni teselli edecek. Yani çocuğu o şekilde Allah verdi Allah aldı. Ne demek işte razıyız da öyledir falan. Yani beni teselli edecek. Ben daha beter üzüldüm yani. E, i̇man meselesi. itikat meselesi. Evet. Bu Cemal Hoca Efendi kardeşimiz, diğer talebelerimiz. Yani bu deniz işi sıkıntı be. Bu hele Karadeniz, bu Şile tarafı, Karasu tarafı, bu Karadeniz'in takibatı böyle git bütün Karadeniz. Karadeniz girilecek deniz değil. Yani Karadeniz yüzülecek, serinlenecek deniz değil. E ancak çünkü alttan bir ana şey yapıyor, bir çekiyor altından kumu falan, yüzme bilen de paniklese gider yani. Öyle bir deniz. E bu deniz sünnettir, yüzmek sünnettir. Denize girmek diyemem ama yüzmek sünnettir. Çünkü efendim sağol Göletlerde yüzmüştür. Havuzlarda kuyu havuzlarında yüzmüştür. Sallallahu aleyhi ve sellem. Yarışta yapmıştır. Sıddık Efendimiz de. Mekke'de deniz mi vardı diyorlar. Halbuki var. Cidde'de çok yakın yani gidebilen için. O zamanki vasıtayla da gider ama denizde rivayet görmedim. Ama kuyu havuzlarında var hadis-i şerifler. Yüzmeye ben sünnet diyorum ama e şimdi tabi bu denizin tehlikesine dikkat edelim. Tedbir sünnettir. Ama Allah şehitler almak ister ama biz de tedbirimizi artıralım. Kurslar, talebeler yani Efendi Hazretlerin çok istediği işler değil bunlar. Ya, bu biraz da mürşit lafı dinlesek, e, yani Efendi Hazretleri'nin genel kaideleri var. O genel kaidelere uysak, başımıza bu kadar da sıkıntı gelmeyecek. Ama biraz genel kaideler terk ediliyor gibi geldi bana. Çünkü Efendi Hazretlerin diğer cemaatlere benzemeyen, kendi tarikatına mahsus, özel kendi kurduğu bazı kurallar var. Onlara biraz uyulsa, e, yani daha dikkat ederiz. Daha tedbirli oluruz. Allah Teala bu yavrularımıza bu hocayeven kardeşimiz harika yi harik rahmet eylesin. Kabirlerini nur eylesin. Derecelerini ali eylesin. Ana babalarına sabr-ı cemil ecir cezil ve amali salihat ile tulü'umrulle muammer eylesin. Amin. Ruhları için buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu. La ilahe illallah. Muhammedur Fi kulli lamhatin min ancak devam aşahu ilmulllah Allah Allah Allah hediye iledik vasıl ile bahar sabahına kadar nurunu kabirlerinde bakı ile amin bi hürmet taha ve yasin Allah'ım cümlemiz cennetini istiyoruz nasip ile cemalini istiyoruz nasip ile cennete yaklaştıran inançlara amellere muvaffak ile cehenneme yaklaştıran fikirlerden inançlardan amellerden muhafaza ile ateşinden azade ile cehennemden beri ile Cennetinle cemalinle ve şerifinle, bu şerifinle vesile cümlemizi mesrur eyle. Tamam. Şu barak cuma gecesi hürmetine cümlemizi duası müstecap, vefalı dostlarına ilhaka ile ne hayırlı muratlarımız varsa bütün dinleyenler tarafından, kalplerinde ne yatıyorsa ne aslan yatıyorsa, ne hayırlı isteği olan varsa ihsan eyle. Her türlü korktuğumuz şerlerden cümlemizi emin eyle, muhafaza ile ehli sünnet dışı bit'atçı kişileri ıslaha ile Hidayet eyle, hidayeti mukadder değilse senin ilm-i ezelince malumdur. Hidayeti mukadder olmayanların şerrine, bu milleti saptırmamaları, bu ümmetin itikadını, amelini, fıkkını, mezhebini bozmamaları için şerlerine kifayet eyle. Amin. Sübhaneke la ilahe ente, ya zel celali vel ikram. Dilediğin yolla şerlerine kifayet eyle. Hangi yolsa sen bilirsin, dilediğin şekilde şerlerini ümmetin üzerinden çek. Ya Rabbel alemin. Ehl-i Sünnet'in sesini kavi eyle. Hizmetlerin her tarafa ulaşmasını nasip eyle. Dinleyenleri, dinletenleri, tebliğ edenleri, ulaşanları, ulaştıranları, ne muratları varsa ulaştır. Ya Rabbel Alemin ve ya Hayr-i Nâsrîn ve ya Hayr-i El-Fâtihiîn Ve sallallahu teâlâ alâ seyyidina Muhammedin ve alâ aliyye teslimen kethîrâ Velhamdülillâhe rabbil alemin Tânihatnı Efendisi Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin Ehl-i Beyti'nin sahabesinin müştehitlerin, müfessirlerin, mühaddislerin, fukah kurratullâhu ve bu ayda vefat etmiş olan Ala Hader Efendi babamızın, Mehmet Aşık Kutlu hocamızın ve burada isimlerini zikrettiğimiz şehit polislerimizin, şehit askerlerimizin ve şehit hoca efendiyle talebelerimizin ervâh için. El Fâtiha.